Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve selleme ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bugün 19 Mart 2009 Perşembe Umdetül Fıkıh dersimizin 3. dersi Kısa bir ara vermiştik derslere inşallah Bir hafta kadar yaklaşık değil mi? İnşallah yeniden Kaldığımız yerden devam edeceğiz mevzuya. İnşallah bugün de tabii e, Beykuniye Hadis Mustalah'ı birinci dersimizi de işleyeceğiz. Bu dersten hemen sonra. İnşallah hayırlı olur. E, direkt dersimize geçelim ama baştan bir toparlayarak gelelim. Bir de geçen en son e, Fıkıh dersimizde yani bu dersimizde e, mevzu yarım kalmıştı bir mevzu işlememiştik. Onu değiştirelim. Bir de kitaptan da bir konu evet. alalım inşallah. Zemzemin, evet. ha? zemzemin hükmünü işlememiştik. Ha, zemzemin hükmünü işlememiştik. Şimdi bir toparlayalım. Zemzemin hükmüne gelelim. Evet. Ee, Musannif kitabına nasıl başlamıştı? Bir mukaddim attı. Değil mi? Bir mukaddim attı. Sonra dedi ki kitab-ı tahara. Taharet kitabı. Sonra ne dedi? Suların hükümleri babı. Sonra dedi ki huli kalma utahuran. Su temiz yaratılmıştır. Bunları hep konuştuk. Evet. يُطَهِّرُوا مِنَ الْاَحْدَاسِ وَالنَّجَاسَتِ Bu su, hadeslerden ve necasetlerden temizler. Sonra hades ne, necaset ne, kısımlarını anlattık. Evet. Necasetin aslında çok kısmına girmedik. O biraz daha ileride gelecek. Ama hadesi böldük taksimata. Evet. Büyük hades, küçük hades dedik vs. فَلَا تَحْصُلُ تَحَارَتُ Taharet hasıl olmaz dedik. Ney? بِمَا اِنْ Bima'i in. Neyle? Sıvı bir şeyle gayri. Su dışında sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Bu kitaba göre hangi taharet? Hem necasetten taharet, hem de hadesten taharet. Yani necasetten temizlenmek ve hadesten temizlenmek olayı hasıl olmaz demişti. Bunu münakaşa etmiştik. Şimdi, e, bugün kitapta alacağımız yeni konu şu. اِذَا بَلَغَلْمَا اُكُلَّتَيْنِ اَوْ كَانَ جَارِيًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٍ Su eğer iki kulleye ulaşırsa veya bu su akar suysa, akan bir suysa, bir dere böyle bir akar su, akan suysa o suyu hiçbir şey kirletmez. Bu, bu mevzu işlenecek. Ancak rengi, tadı illa ma gayyera levnuhu ev ta'amuhu evrihuhu. Ancak tadı, rengi ve kokusu değişirse o zaman müstesna. Şimdi bunu işleyeceğiz ama bundan önce işte geçen dersimizde, en son fıkıh dersimizde işleyemediğimiz e, bir mazeretten dolayı yarım kalan, Mevzuyu bir işleyelim inşallah. E, o da zemzem suyu. Değil mi? Evet. Şimdi o zemzeme de hemen geçmiyoruz aslında. Şimdi önce bir zemzemin başlığını verelim. Zemzem hakkında, yani ne gibi bir şey var zemzem hakkında işleyeceğimiz biraz sonra. Ondan önce bir mevzu anlatacağım. Şimdi zemzem suyu ile necaset kaldırılır mı veya abdest, hades kaldırılır mı? Necaset kaldırılır mıdan kastımız ne? Bedenimizle, elbisemizle veya namaz kılacağımız yerdeki bir necaset zemzemle kaldırılır mı? Veya zemzemle hades kaldırılır mı yani gusül alınır mı abdest alınır mı yani abdestsizlik ve cünüplük hali kaldırılır mı bu mevzuyu konuşacağız ondan sonra az önce zikrettiğim kulleteyn mevzusunu konuşacağız ama ondan önce e, şimdi benim elimde bir tane kitap var e tecrid diye bu tecrid 12 ciltlik bir kitap hanefi fıkhı e, mukaren fıkhı yani böyle karşılaştırmalı e, kitap çok önemli Hanifilerin çok e, önemli kitaplarından. Hakikaten de çok e, mükemmel bir kitap. E, yani her ben ilim talebesine bunu tavsiye ederim. E, bu kitabı inşallah. Mı? Tabii bizim tavsiyemiz demiş şey olmaz. Bizim ilim ehlimiz tavsiye ediyor. Yoksa e, benim doğru. tavsiyemden hiçbir şey olmaz. Yani e, yaz onu. Et tecrid yaz. Et tecrid. Et tecrid. Sen onu kısaca yaz. Tecrid. Bana sonra hatırlat. Genel malumatı veririz kitapla tamam. yakala. Tamam. E, Şimdi bu tecridi geçen karıştırırken böyle bakarken mevzularına falan bir mevzuya denk geldim. Bizim geçen derslerde geçen bu derste işlediğimiz mevzuyla alakalı. Hatırlarsan biz ne dedik? Ee, dedik ki Hanifi, fıkhı, Hanifi mezhebi harici diğer üç, üç mezhep su dışında sıvı bir şeyle bir İbn -i He, yani yani İbn-i Teymi olarak şey yapmadığımız için tamam mı mezhebe tabi ol, o tek tek ulema Tamam. Onları saymıyoruz. Üç mezhep ne demişti Şafi Maliki Hanbeli? Bunlar demişti ki su dışında sıvı bir şeyle e, necaseti kaldıramazsın demişti. Biz de dedik ki hayır burada racih olan görüş. Racih ne demekti? Tercih edilen. Tercih Mercuh tercih, tercih edilmiyor. dedi ki racih olan görüş burada Hanefi mezhebi. Ve delillerini falan zikretmiştik. İşte bu tecridi geçen karıştırırken ha, Şafi mezhebine karşı münakaşa ediyor bu kitap. Tamam mı? Reddiye veriyor bu mevzuda biz de bu görüşü raci tercih etmiştik. Burada güzel bir yere rast geldim Rediye Babından yine. Bunu da okumak istiyorum kısa. Diyor ki eee müellif ve وحت, ihtiyac muhalif muhalifler diyor şununla hüccet olarak dermişlerdir diyor. Muhaliften kasıt burada eee Şafii mezhebi. Yani bu konuda bize muhalife eden. Bir kavli Hazreti Sallatu vesselam Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şu kavliyle bize delil olarak geliyorlar. Fi de mil hayz. hayz. demin Hayız kanı hakkında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, biz bu hadise de söylemiştik. Huddihi summaqrudihi bilme, summaqsilihi bilme. Onu ne diyor? işte huddihi summaqsilihi bilme. En son ne diyor hadiste? Summaqsilihi bilme. Onu suyla temizle. Bunu kim getirmişti? Muhalif dediğimiz yani bu görüşte. işte Şafii, Anifim, Aliki mezhebi. Bunu getirmişti deli. Ve buna benzer delileri, he hanbeli. Buna benzer delileri getirmişlerdi. Diyor, ne demişler bunlar? Bak Nebi Aleyhisselam suyla yıka. Tamam mı? Şimdi bu adam cevap veriyor. Güzel bir cümle çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki vali cevap. Bunların bu delillerine cevabımız En zikra'l la yedullu ala ihtisasihi bi't-tathir. Diyor, diyorlar ki burada suyun zikredilmesi sadece temizlemek için has olduğuna delalet etmez. Yani te temizlemek için suyun has olduğuna Delalet etmez burada. Yani su zikredilmiş diye neden suya haskılıyorsunuz ki bunda? Buna delalet etmez. Kema. Aynı bu bunun gibidir yani. Enne zikrel ahjar la yedullu ala ihtisasi fil istinca. Bak çok acayip bir istimbat. Subhanallah. Yani Hanifi mezhebi bazı istimbatlarda acayip güçlü bir mezheb. Şimdi hatta mesela İmam Tahavi bunu görüyor. Şafilikten bu Hanifiye'ye geçiş yapıyor. Babası var, şey dayısı var mesela İmam-ı Muzeni. İmam Şafi'nin eshabından, arkadaşından, İmam Müzen'i dayısıdır. Evet. İmam Tehavi'nin Şafi'dir. Onun yanında da yetişiyor vesaire. Sonra Hanifi mezhebinin çok güçlü görüyor falan kendince. Geçiyor ona vesaire. Ala kulli hal yani. Hepsi birbirinden alim insanlar. Şimdi diyorlar ki, burada nasıl ki Nebisa Selam suyu zikretti, burada su, bu suya has olduğu çıkmaz. Delil. Aynı bak bu, bu, Bu olay şunun gibidir diyorlar. Nasıl ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem necasetten, büyük pislikten temizlenirken taşlanmayı zikrediyor, isti, isticmar. Bazı hadislerde isticmarı zikrediyor. Nasıl ki isticmarı zikrettiği için bu isticmarı hasil yani suyla da sen büyük pisliği temizlersin. Evet. Doğru değil mi? Evet. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadisten, hadisinin birisinde? اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ وَيَا الْغَائِدِ Böyle bir ibare kullanıyor. Hmm. Allah'u alem gâit. فَلْيَذْهَبْ مَعْهُ ب Yok, sizden birisi hera'ya gittiği zaman üç taşla gitsin bu ona caizdir. Evet. Şimdi burada taş dedi diye bu taşa mı hastır? Yani su suyla sen temizlenemez misin? temizle Nasıl ki orada taşı zikretmiş. O taşa hastır diyemiyoruz. İlla taş geçti diye taşa hastır diyemiyoruz. Bu mevzu da böyle. İlla su geçti diye suya has diyemiyoruz. Yani çok acayip bir istilali var burada. Bunu da bir okumak paylaşmak istedim. Güzel bir istilali yani. Evet. Şimdi geçelim inşallah mevzumuza. Ne dedik? Biz hemen geçelim tahtaya. <gülüyor> evet. Zemzem suyu. Zemzem suyu. Şimdi biz dedik ki müellif kitabına nasıl başladı? Kitabut Tahara, Taharet kitabı. Ba'b Ahkamı'l Miya, sular kısmı. Sonra dedi ki Khuliqal ma Su temiz yaratılmıştır. Yutahiru minel ahdasi ve'n necaset. Bu su hadeslerden ve necasetlerden temizlenir. Şimdi Khuliqal ma utahuran mevzusunda dedik ki bazen işgal olabiliyor. Mesela yani aslında işgal değil buna. Bundan tefri eden mevzular oluyor. Yani ne Şimdi diyoruz ki su temiz yaratılmıştır. Temiz su. Buraya yazıyoruz. Temiz su. Bu su ne Temiz yaratılmıştır diyoruz. Ancak buradan bazı meseleler gündeme getirmişler halimler. Tamam su temiz ama her temiz olan su temizleyici mi? Bunu konuşmamız lazım. Mesela ne gibi? Şimdi diyelim ki bakkalda bir tane su var. İşte bir şaşal su satılıyor. Gidiyorsun alıyorsun bakkaldan. Bir insan tuttu bu suyu çaldı. Çaldı su temiz su mu? İçilen su temiz su. Ama buraya bir harici bir vasıf geldi. Ne? Çalıntısı oldu bu. Evet. Ha, o zaman demek ki diyorlar e, sadece temiz su deyip yetinmeyeceğiz. O temiz sunun bir de helal olma olayı var. Yani harici bazı vasıflar var. Bunlar acaba engel olur mu? O suyun temizleyici olup olmayacağını olmaz mı? Bu vasıflardan bir tanesi geçen hafta neydi? Ne işlemiştik? Çalınan su. Gasp edilen su. Yani meşru olmayan kullanılması. Helal olmayan e, gasp edilme noktasında, çalınma noktasında vesaire e, helal olmayan su. Buna bir e, vasıf daha getirmişler. Demişler ki mesela temiz su arasında zemzem suyu da var. Zemzem. Değil mi? Zemzem suyu. Diyorlar ki böyle bir suda böyle bir suda var. Peki bu suyla Abdest alınır mı? Alınmaz. Alınmaz mı? Bu suyla necaset giderilir mi? Giderilmez mi? Bu suyla gusledilir mi? Edilmez mi? O zaman daha böyle ilmi bir taksimatla Zemzem suyla Habez ve Hades Habez'den maksat ne? Necaset Necesit. Necaset ve Hades Diğer bir tabiriyle Habez ve Hades Kalkar mı? Kalkmaz mı? Mevzulu bunu tarifinden neden? Çünkü diyorlar ki İttifarken zemzem suyu temiz Ama zemzem suda bir vasıf var. Mübarek olması. Zemzem suyu mübarek. Hadiste de geleceği üzere birazdan. Nebis Hasan diyor ki innehe mübarek. Zemzem suyu için mübarektir diyor. Mem şifadır ondan sonra zemzem. Lima yuşre bu ileyh veya min böyle lafızlar var hadiste. Zemzem içilen şeyin niyetine göre vesaire buna benzer. Şimdi zemzem mübarek su. E peki bu mübarek olan bir suyla pis bir şey kaldırılabilir mi? Konuşmuşlar bunu. Bir pislik var. Mesela büyük pislik var. idrar var vesaire İslam'ın pis gördüğü bazı şeyler var. Aynı şeyler var. E böyle mübarek bir şeyi o pis şeye değdirmek, onu izale etmek mümkün mü dinin? Caiz mi? Bu bir. Bunu konuşmuşlar. İki, e, abdestsizlik ortadan kaldırılabilir mi? Büsül edilebilir mi böyle mübarek suyla? Bunları hep konuşmuşlar. Ve birçok görüş ortaya çıkmış. Allahu alem bu görüş yani 7-8 görüş var. Şimdi daha da fazla daha da fazla ama böyle mücmel olarak 7-8 tane hatta bazıları şimdi burada 7-8 diyoruz bazıları aslında birbirine girmiş hali tamam mı yani ana kalıp olarak 2-3 görüştür aslında şimdi e, buraya hemen yazalım görüşleri birinci görüş yani bir sürü görüş var bazıları demişlerdir ki mesela alimlerden ki bunu söyleyen hanefiler ve hanbelinin meşhur görüşü diyorlar ki neca zemzem suyuyla necaseti kaldırmak mekruhtur Zemzem suyuyla. Necaseti kaldırmak mekruhtur. Bakın haram demiyorlar. Mekruhtur. Hadesi kaldırmak ise yani abdestsizlik ve cünüp halini kaldırmak ise mekruh değildir. Bu bir görüş. Bunu kim söylüyor? Hanifiler. Yani Hanifiler diyor ki senin yanında zemzem var. O zemzemle necaset pisliği kaldırman mekruhtur sana. Ama abdest veya gusül edebilirsin. Hanifiler söylüyor. Bir de Hanbel'in meşhur görüşüdür bu. Hanbel'de birkaç görüş var bunda. Bu Hanbeli'nin meşhur görüşü tamam. Bazı e, e, alimler de diyor ki zemzem suyla ne hades mekruhtur ne de habes mekruhtur. Yani zemzem suyla sen abdest de alabilirsin, gusül de alabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Hiçbir sorun yok yani bu da malikilerin görüşü. Bu malikiler söylüyor. Yani buraya yazalım ikinci görüş maliki diyelim. Malikilerin görüşü. Üçüncü yani bir sürü görüş var. Bazı alimler de diyorlar ki mesela Ki bu bizim mezhebin görüşü. Yani Şabi mezhebinin görüşü. Diyorlar ki yani aslında üst, e, Maliki mezhebinin görüşüne yakın. Yani diyorlar ki necaseti kaldırmak ta mekruh değil. Gusül de mekruh değil. Abdest de mekruh değil. Yani hadesi de habesi de kaldırabilirsin zemzemle. Bir sorun yok. Ancak zemzemle habesi kaldırırsan pisliği Yani evla olanın hilafına bir amel yapmışsın. Yani burada evla bir olay var, sen evla olanı terk etmiş olursun diyorlar. Ama mekruh değil, tamam mı? Evla olanın terkini yapmış olursun. Şimdi biz hilafları zikretmek zorundayız. Bir insan ilim talebesi hilafı bilmezse fakih olamaz. Fıkıh öğrenemez. Tamam mı? Bu selefimizin görüşüdür. Mesela bak, e, ata, mücahit bunlardan bir sürü kabiller var. Kim diyor? Şer'eften bir sürü kavil var. Kim diyor? Mesela İbn Abdül Berr'in temhidinde görürsün bu kavilleri. Başka yerlerde de var. Kim diyor? Fık, fıkıhta hilafı bilmesi, hilafı öğrenmese fıkhın kokusunu alamaz. Ve alamazsın da arkadan. Sen her zaman kendinin doğru olduğunu zannederdin. Çünkü muhalif yoksa senin karşında alamazsın fıkhın kokusunu. Bilemezsin. Halbuki öyle istinbat noktaları var. Adam senin ya akidede bile en güçlü gördüğün delile nasıl cevap veriyorsa fıkıhta da verir. Yani fıkıh geniş. Yüzlerce rivayet var. Yüzlerce silahların yolu var. Hani bize diyorlar ya bir kelimede 500 mana var. Sen nereden biliyorsun hangisi doğru? Çok doğru bir laf. Bir kelimede 500 mana var abicim. Nereden bileceksin? Hangisi doğru? Ama bu fıkıh, fıkıhla alakalı. Girecen işine, öğrenecen, çaba gösterecen vesaire. Yoksa söyledikleri doğru. Yani bugün istiva 20 manaya gelen, 21 manaya gelen atıyorum mesela. E, diyenler yalan mı söylüyor? Yok, doğru. İşte bir sürü manası var. Ha e, ama siyak siyak bunu taksisse der hangi mana olduğunu net bir şekilde gösterir. Ama işte mevzu meselenin fıkına inmek, öğrenmek. Heh. O yüzden biz şöyle hıla, hilafılar izleyeceğiz. Şimdi bi, bu halka da e, şey halkası yani böyle sohbet evet. avam veya böyle muhabbet halkası değil hani öyle görüş söyleyin bitirelim. Burada e, fıkı öğreniyoruz, tamam Evet. Bu da yetmez çünkü fıkıh usulü var. Onları dokunmamız lazım. Ama biz şimdi fıkıh biraz okuyacağız inşallah. Ee, ondan sonra ileride inşallah fıkıh usulüyle beraber fıkıh ilerleteceğiz. Ki zaten burada fıkıh işlerken de bayağı kaydeleri de değiniyoruz. Bu da bir temel oluyor fıkıh usulünde zaten. Ne ki işte şey üçüncü, üçüncü görüşte Şafiler diyorlar ki hadeste kaldırabilirsin, necasetle kaldırabilirsin ancak ancak eee hadesi şey kabesi yani necaseti Zemzem'le kaldırırsan evla olanın hilafına bir amel yapmış olursun. Faziletli olanın e, yani daha az faziletli bir amel e, bir iş yapmış, fiil yapmış olursun. Bir de e, şöyle bir görüş var diyorlar ki ikisi de makruh. Buna artık buna da kaçını görüşelim. 4. görüş oluyor şimdi. Bu da 4. görüş. İkisi de ne diyorlar? Makruh. Yani bu ikisi de yani diyorlar ki Zemzem suyuyla hades hades kaldırırsan Yani gusül abdest alırsan bu mekruhtur. Necaseti kaldırırsan bu da mekruhtur. Bu da işte ee, yani Hanbeli mezhebinde bir kabildir bu da. İbn-i Teymiye'nin de görüşü budur. Şeyhülislam i̇bn Teymiye rahimahullah o da bu görüşü tercih ediyor. Diyor ki mekruh. Tamam. Ee, bazı alimler var. Heh, Şimdi buyur. Din istilahi manada. Yani şeyde, mekruh gibi kabiller var değil mi? E tabi tabi. Canım mekruh. İbn-i Hüseyin diyor ki, mekruh, helal veya haram gibi şer'i bir kavramdır. Yani Allah Resulü'nden, din, dinden gelen bir kavramdır. Evet. Anladın mı? Böyledir yani. Bazı olaylar var. Ya, mesela alimler neyi? Ya, mesela alimler örnek vermiş, bak. Şimdi mekruh, ya şimdi bu fıkıhusuyla alakalı ama kısaca şimdi mekruh yok demek bunlar yani. Peki hükmü nasıl oluyor ya, mekruh? Yani mekruhun tarifi bellidir. Hüküm tamam. olarak haram M mi? Yok. M mekruh yaptığın zaman bir vebali yok ama kerih görülmüş bir olaydır. Yani mesela ne gibi? Şimdi topuk altı giymek dedik ki ee, haram. Değil mi? Üstü sünnet. Tam topuğun üstü, tam topuğun izahı. Aniler demiş ki bak. Sünnet iki, he, iki arada durdu. Şimdi sen diyor ki eğer burada net bir şey söyleyeceksin. Ya helal diyeceksin buna. Tamam mı? Ya helal diyeceğim buna haramına haramlığına delil yok. Helal. Helaline de net şöyle bir şey yok. Çünkü burada harama itecek bir yani sedd-ü sen ortadan kaldırıyorsun. Ona cevaz verdiğin zaman bir santim altına da iner. Yani bir kötü yolun önünü tıkamıyorsun. Alimler işte burada mekru hükmünü koymuşlar bunu Topuğun üstü haram. Yani bir görüşe göre haram. Şimdi onu tartışacağız elbise e de. Topuk altı giyilir mi giyinmez mi? Kibirlenerek midir? Yoksa kibirlenmeden de o, vesaire. O konuşulur. Topuk üstü Yani üst, üstü derken hani yukarısı sünnet kısmı, altı haram, evet. tam topuğun izası bu da mesela mekrumu demişti herhalde yani bunu, anlatabiliyor muyum? Heh. Mesela örnek, Sübhaneke'yi terk eden bile bile bir insanın ameline ne dersin sen? Bak Allah Resulü bir yerde diyor ki, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Evet. Bir yerde de Sübhaneke'yi okumaya ses çıkarmıyor, anladın mı? Namazını bozdu demiyor ve ümmetin icmasıyla süphaneyi bile bile terk edenlerin namazı bozulmaz. E şimdi iki arada bir derede kaldın. Ne yapacaksın? Hanlar diyor ki böyle tek terk etmek mekruhtur. İşte tek birini. 1/2. Bir. Anladın mı? Haram diyemezsin delilin yok. Namazın bozar diyemezsin delilin yok. Birakiş hilafına delil var namazı bozmadığına dair. Yani terk edersin de diyemezsin. Allah Resul diyor ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsunuz öyle görün. İki arada bir derede ne oldun? Aynen onlar bunu koymuşlar birisine mekruh. Yani bu şer'i kavramlar. İmam Şavi'de, İmam Ebu Hanife'de, İmam Ahmet'i, İmam Hanbel'de, İmam Malik'te, orijinalinde böyle şeyler terimler var değil mi? Bak, bunların bizi, biz mezhebi naklederken bunların eshabı gelmiş. Hı -hı. Bak olaya öyle bakma. Bunların bunların Yok kitaplarından, sor, sormam yo, yo, sormam. Yo, usulü anlamı babında Hı -hı. söylüyorum. Bunlara böyle bakma. Yani sen mezhep imamlarının bizzat kavilerini aramaya kalksan, yani ne kadar bulacaksın ki, ne kadar kitapları bize nakli olmuş. Öyle bakmayacaksın olaya. Şimdi onların eshabı, bundan gelen selef ümmeti, güvenilir, sahih insanlara var Şimdi bak mesela, Ee, e İbn Teymiyye diyor ki Ahmet bin Hanbel'in bu konuda 5 görüşü var. Nereden bileceğiz şimdi doğru? E yani, Ahmet bin Hanbel'in 5 görüşü kendi kitabında yazmıyor. Bir herhangi bir kitabında o 5 görüş. Ama bize ya e, şimdi burada ne yapacağız? Yani boş ver İbn Teymi. Böyle değil ola şimdi. Bunların ashabı bize bunları nakletmişler. Anlatabiliyor muyum? Bunlar elden ele almışlar. Yani bu böyledir. Şimdi İbn Abdilber İmam Malik'ten bize bir görüş gelecek. Yani biz şimdi almayacak mı bize İbn Abdilber'den? A, bu böyledir. Yani biz mezhebi tarif ettik. Ya o kendi kavlidir ya usulünün gereğidir. Vesaire. Şimdi baktığımız zaman bu böyledir yani. Baktığımız zaman bunların al mesela İbn-i bak. İbn-i görüşü diyor ki Mekrotur. Evet. Bu İbn-i de kullanıyor. Önceleri de kullanmış. Tarih boyunca da bunu hep kullanmışlar. Evet. Sahabe döneminde de bu vardı. İsim olarak yoktu. Aynen. Aynen bu şekilde. Tamam. <gülüyor> tamam. Ee, yine görüşlerden bir tanesi diyorlar ki ikisi de haram. Bunlar ne yaptılar? Tahamiyle haram kıldı. Ha. Bu bazı fukahaların görüşü. Mesela Merakil Felah'ın haşiyesinde falan var bu görüşler Sadece bazı fukahalardan bir de e, e, bazı hanbellilerden ve bazı fakihlerden bir görüştür bu da. Onlar diyorlar ki sen zemzemle hades veya habes kaldırman haramdır diyorlar. En zayıf görüş bu gerçi. En zayıf, en uzak görüş bu. Yani bu görüş mercuh. Reddediyoruz bu görüş. Tamam mı? Evet. Bazı alimler de diyorlar ki Ee, sadece Hades'i kaldırmak haramdır. Hiç şeye konuşmamışlar bunlar. Necasi konuşmamışlar. Demişler ki Hades'i kaldırmak haramdır. Bu da Hanbelilerden yine bir gör <gülüyor> görüş. Hanbelileri görüyorsun Hanbelilerde. Acayip görüş var. Şimdi mezhepler arasında en evet. çok görüş Hanbelilerde var. Yani bir mövzuda 20-25 tane belki görüş bulabiliyorsun Hanbeliler arasında. <gülüyor> <gülüyor> Tabi adam da çalışmışlar dediğin gibi. He, yaz yaz bunları iyi olmasın. Ben de tarihte ta Hadesi tamam. Kaldırmak ve Fükücü'yü değil mi? Yo, yo bunlar diyor ki Hadesi Kaldırmak haramdır diyorlar. Haram. Tamam. haram. Yani e, diyorlar ki gusül veya ım, gusül alman veya Hadesi Kaldırmak haramdır. Evet. Tabi bunlar zayıf görür. Bazıları da diyorlar ki <gülüyor> tam şimdi bunlar haram dedi bu tam tersi söylüyor sünnettir diyor yani evet. müstehaptır diyor. Evet. Tamam mı? Evet. Müstehaptır diyor. Şimdi müstehapla sünnet arasında fark var mı yok mu aynı şeylerin bu fukul sünnede gelecek. Neçalım. Yani ben şahsen anlayamadım doğrusu, müstehapla sünnet aynı mı? Bir türlü kendi, yani ilmim yetmediği için basit ilmim ne olacak? Çıkamadım işin içinden ama yine de tartışılacak inşallah unuttun mu? Sadece hades kaldırmak müstehaplı diyor mu? Diyorlar ki bunlara 7 mi görüş oldu? Tamam. Hı. Bunlar diyorlar ki ne diyorlar? Yani abdestte zemzem müstehaptır diyorlar. Hı. Veya parantezinde sünnet yazsın ona tamam mı? Ha, müstehaptır diyorlar. Bunlarda da işte Hambeli fakirlerinden bir tanesi var, Zahuni. İmam Zahuni onun görüşü bu. <gülüyor> Burada yine Hanbelilerden. Ha. İmam Zahuni'nin görüşü. Diyorlar ki bu hiç şeyi konuşmamış. Yani necaseti falan konuşmamış. Demiş ki abdestle Zemzem, abdestten bahsetmiş. Gusül de konuşmamış. Abdestle Zemzem ne demiştir? Şey, Zemzemle abdest müstehaptır. Bir son olarak işte bildiğimiz <gülüyor> Bu da ah Ahmed bin Hanbel'den bir görüş olarak naklediliyor yine. Ahmed bin Hanbel'den bir görüşü. Diyorlar ki bunlar gusül mekruhtur. Abdest mekruh değildir. Gusül mekruhtur. Necasetten yine hiç bahsetmemişler. Gusül alamazsın demişler. Mekruhtur. Abdest ise mekruh değildir. Şimdi bunların hepsinin 8 görüş mü oldu bu? Evet. Ha, bunların hepsinin ya daha da var. Yani bizim ulaştığımız bu kadar bildiğimiz, okuduğumuz bu kadar yani. Daha da arasan bulursun fukul kitaplarında görüş. Tamam. Yani bunların, şimdi 8 görüş oldu değil mi? Bu 8 görüşünün hepsinde delili var. Hepsi de kendine de delili. Ama biz bu 8 görüşü böyle bir iki görüşe, iki üç görüşe böyle böleceğiz. Ana görüş olarak. Çünkü birbirine yakındır onlar. Ana görüş olarak. Tamam mı? Allahu Alem diyoruz önce. Tercih edilen görüş. Burada ya Maliki'nin görüşü dersin. Ya da Şafi'nin görüşü dersin. Allahu Alem. İkisinden biri. Yani ya ya malikiler gibi net şekilde dersin ki ikisi de mekruh değil. Malikiler ne demişti? İkisi de mekruh değil. Yani hiçbir zarar, zarar yok. Zemzem suyla abdest de alabilirsin, gusül de alabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Hiçbir mekruhluğu yok. Ya diyoruz ki raci olan görüş bu veya ihtiyaten bizim mezhebin görüşü deriz en fazla. O da Şafi'nin görüşü. O da ne demişti? Aynı maliki gibi ancak necaseti kaldırırsan e, faziletli olanın hilafına bir amel yapmış olursun. Bu da biraz iyi. Çünkü hakikaten yani e, yani burada normal su varken değil mi? Zemzem yani pek bir şey yok. E bunlar men edenler. Yani tamamıyla haramdır diyenler, men edenler neyi delil getiriyorlar? İşte Nebi Mesela Müslüm'de hadis var. İnnehe mübarek hadisi var. Hatta diyorlar ki e, mesela hadisin devamında ta'amutu emin işte yemeğin do doyurması gibidir. İnnehe e, e, yani hadis diyorlar ki işte İnnehe mübarek Nebis Aleyhisselatü Vesselam diyor ki inneha mübarek inneme huve veya buna benzer lafız kılıyor ta'amu diyor. Yani işte yemeğin doyurması gibidir. Diyorlar ki bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zemzeme ne dedi? Mübarek. mübarek. E, mübarektir o zaman bu zemzeme ne yapır? Tazim gerekir. Yani ne manada tazim? Biraz hürmet edeceksin. Yani bu mübarek bir şey. Hani Kur'an gibi böyle yani Kur'an da mübarek bir şey. Anlatabiliyor musun? Sen tutup Kur'an'la mesela ne bileyim bir, bir, bir, bir isticmar edemezsin yani haram icmaen haram. Anladınız ha, mı? He. <gülüyor> yani e, o yüzden diyorlar ki bu mübarek. E, burada Zemzem'e tabir caiz sene var, ihanet var biraz. O yüzden diyorlar ki bu haramdır. Bu menedenler bunu delil getiriyorlar. E, bunu mesela bir görüş olarak öyle ayırabiliriz. Menedenler deriz bir birkaç görüş içine girer. Mekruh diyenlerin, haram diyenlerin görüşü bunun içine girmiş olur. Bunlar da bu hadisi delil getiriyorlar ve Zemzem'in fazileti hakkında diğer hadisleri delil getiriyorlar. Bir de eee ana başlık olarak mesela şöyle bir görüş söyleyebiliriz bu görüşler arasında. Şöyle bir. Gusül ile abdeste ayıranlar var dedik değil mi bir de? Evet. Gusül ile abdesti ayıranlar var. Bunlar ne diyorlar gusülle? Mesela İbn İbn e, e, İbn babasından eğer rivayet eder. İbn Abbas bir gün e, Zemzem'in şöyle başında ayakta duruyor. Tamam mı? Bu e, diyor ki yani şöyle bir lafız konuyor diyor ki inni la uhillu hali muhtasilin. Ben onu gusle helal kılmıyorum diyor. Temizliyim. gusleden için helal kılmıyorum diyor velakin hiyeli şaribin diyor velakin hiye şaribin ancak o içmek içindir içen içindir diyor gusleden için değil onu... sonra da bir şeyler de anlatıyor sonra diyor ki ve mutavaddi hal yani ancak ancak abdest alan için helal olur diyor İbn Abbas bak bu İbn Abbas'tan geliyor bunu delil getiriyorlar bak İbn Abbas diyor ki ben bunu gusül edene helal kılmıyorum o içen içindir ancak abdesti için helaldir diyor Tamam. Bunda mesela Abdurrezzak musannafında, İbni Ebi Şeybe musannafında vesaire ee, bunu zikrediyor. Bunlar da onu delil getiriyorlar. Ha bir de bir ana başlık olarak bir de şöyle bir görüş var. Hades ve işte habesi ayıranlar değil mi? Hades ve habesi yani necasetle ne? Necasetle hadesi Hades. ayıranlar Bunlar ne diyorlardı? Diyorlar ki mesela hadesi kaldırmada zemzem suyuna bir ihanet yoktur diyorlar. Hades'i kaldırmada. Zemzem suyuna herhangi bir ihanet yok. Çünkü o temiz bir sudur diyorlar zemzem. Tamam mı? Hı. Ve temiz olan bir bedene isabet etmiştir diyorlar. Ya, temiz Anladın olan, mı? Temiz olan bir bedene isabet etmiştir diyorlar. O yüzden hadesi biz ayırıyoruz diyorlar. tamam mı Ancak diyorlar ki habes'i kaldırmak böyle değildir. Bur burada zemzeme ihanet vardır. Çünkü o mübarektir, diğer sular gibi değildir diyorlar. Anladın mı? Ha, böyle bir ayrıma gidiyorlar bunlar. Diyorlar ki, o yüzden diyorlar ki bu Hades'i kaldırmakla Hades'i kaldırmak arasında fark var. Evet. Sen Hades'i kaldırıyorsun, senin bedenin temiz, zemzem de temiz. Temiz temize isabet ediyor, güle güle. Anladın mı? Ama burada ne yapıyorsun? Sen mübarek olan zemzemi necasete isabet ettiriyorsun, hem zemzemi kirletiyorsun, hem de mübarek bir şeyi pis bir şeye Bulaştırıyor. bulaştırıyorsun. Ha, o yüzden diyorlar ki bunlar da ne diyorlar bunlar da? O yüzden Caizdir. Bizde ne dedik? Allahu alem, raci olan görüş, ikisi de caiz. Evet. Neden? ya yani Bir sürü sebebi var. Bak, şimdi burada ayetin Arapçasını yazayım. Burada önemli bir şey var. Felem tecidu me'en diyor şimdi Allah Kur'an'da. Felem tecidu me'en. Bak, burada me'en kelimesine dikkat. Su bulamazsınız. Me'en, burada su. Tamam Burada me. Şimdi, bu su ney? Me. Temiz bir su, değil mi? Tahur bir su. Bu su tahur ve burada Allah su bulamazsınız diyor. Hangi su? Hangi suyu bulamazsak teyemmür ederiz? Su evet. bulamazsınız teyemmür. Umum. Evet. Evet. Değil evet. mi? Umum. Evet. Ha demek ki burada Allah bir ayrım yapmıyor. Zemzem suyu vesaire. Umum kullanıyor burada. Yani çünkü bak öyle bir öyle bir dikkat etmemiz lazım ki burada şimdi Allah bu umum olan suyu bulamadığımızda bize bir yere etiyor bak teyemmüm. Sen Zemzem'i iftial edersen umumdan Bir delilin olmadığı halde net bir delilin olmadığı halde ki mübarek dediler delil olarak onlara cevap vereceğiz birazdan. Evet. E şimdi su bulamadığın halde Allah seni teyemmüme ediyor evet. Yani sen bu kadar cesaret edemiyor edebiliyor musun? Zemzem var yanında başka hiçbir su yok. Sen zemzemi de bırakıp teyemmüm ediyorsun. Yani bu umumdan Kendi çıkarıyorsun kendine bunu. Kendi kendine burada umumdan e, yani e, haslaştıracak bir karine olmadığı halde sen ne yapıyorsun? Umumdan çıkarıyorsun. Allah burada su bulamazsanız diyor, bu su mutlaktır. Yani temiz su ifade eder. Kayısız şartsız gelmiştir. Umumdur. Buna zemzem de girer. Diğer temiz sular da girer. Evet. Tamam. Yine, mesela bunlar bize ne dedi? Dediler ki, bu su mübarek. Bu su mübarek. E, bu mübarek olduğu için sen bununla hades kaldıramazsın. Gusül edemezsin. Necaset kaldıramazsın. Bize diyoruz ki, peki sahabeler... Nebi Sassalem'in parmakları arasından çıkan sudan abdes almadılar mı? Aldılar. Nebi Sassalem'in parmakları arasından çıkan su de değil mi? Değil mi? Nebi Sassalem her yerde bereketli kılınmıştı. Sakalı bereket, saçı bereket, teri bereket, parmakları arasından çıkan su bereketli. Tamam, abdest aldı, kaptan aldı. Anladın kaptan mı? Ha, sahabeler ya. terini yüzüne sülerlerdi. Hatta Nebi Sassalem haçtan sonra tıraş olduğunda, umreden sonra tıraş olduğunda saçlarını, kıllarını kapış kapış yaparlar. Nebi Sassalem öldü. Nebi Sassalem'in eserleriyle şifa bulmaya geldiler bunlar. Hatta hanımının yanında gümüş kabın içinde kılları vardı. Hasta olanlar geliyorlardı şifa bulmaya ama şifa Allah'tan. O zaman Nebi Sasselim'in zatıyla teberrük caiz. Bunda bir ihtilaf yok ehl-i sünnet arasında. Evet. Ha, sadece bazı e, alimler muhalefet etmişler. Salih insanların e, işte bedeninden bir şeyle de teberrük edilir mi edilmez mi? Bunda e, evet. farklı görüş söyleyenler olmuş. Ama şimdi icma var. Nebî sallallahu bedeninden herhangi bir şey günümüzde olsa gidip onunla teberrük edebilirsin. Ama şimdi sahibi yolda yok. Yani şimdi bu camideki sakallar biz bilsek ki hakikaten Nebî sallallahu aleyhi sakalı, bundan emin olsak gidebilirsin şifa bulma niyetine, yani öpüp koklama niyetine, bereket bulma niyetine gidersin ama Allah'tan dileyerek. Tamam? Ama şimdi biz biliyoruz ki %99 bu Nebî sallallahu aleyhi sakallı değil. Bir kere biz İslam sakalını kesmiyordu, salıyordu. Evet. Ya yani Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sakalını kesine dair hiçbir rivayet yok bizden. Ha, bir tutan mı sakal değil mi? O ayrı bir mevzu. Onu münakaşa edeceğiz yeri geldiğinde. Onu münakaşa edeceğiz inşallah tamam mı? Bir tutan mıdır sünnet olan, salmak mıdır, hangi görüş racih değil. O, onu tartışacağız ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kesmiyordu. Bu bir kere ortada. Bu bir ikincisi kesse dahi veya sakalından düşen kıllar olsa dahi veya saçından düşen kıllar olsa dahi bunu nasıl günümüze getireceğiz? Burada bir meçhuliyet var. Yani meçhul olduğun için sen yakın bir şeyi bina edemezsin. Ama sahabe zamanında ellerinde bizzat kendi aldıkları kıllar, şeyler duruyordu. Sahabeler bunları ellerine, yüzlerine sürüyordu vs. Şimdi Nebis Hasilem'in parmakları arasından çıkan da su bereketli. Ama sahabeler hadiste mucizesidir bu Nebis Hasilem'in. Ne yaptılar? Abdest aldılar mı? Ha, o zaman <gülüyor> sahabelerin abdest almaması lazımdı. Demek ki suyun mübarek olması yetmiyor. Senin abdest alıp almaman için bir engel değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlara da böyle rediye verir Ondan sonra yani... Yine yani habesin, necasetin kaldırmasında mübarek suyun değmesi şüphesinde de şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki yani yani diyoruz ki suyun mübarek olması caiz olmasına tek başına yetmez. Tamam Çünkü böyle bir lafız yok Allah Resulullah. E işte bu su mübarek. Bu su mübarekse sen onunla necaset kaldıramazsın. Böyle bir lafız yok. Bilakis aksine lafız var o da su bulamazsınız diye Bu su umum. Zemzem memzem. Ayırmıyor. Sonra yine başka reddiye olarak. Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Dikkat edelim. Biz gökten temiz su indirdik diyor. Değil mi Allah Azze ve Celle? Burada sular arasında bir ayım yapılmış mı? Hiçbir su arasında bir ayrım yapılmamış. O zaman diyoruz ki nehyedenin delil getirmesi lazım. Eşyada asıl olan nedir? Helal olması. Nehyedenin delil getirmesi lazım ki delil yok. Şimdi son olarak e, önemli bir kayda var İslam'da. Onunla da bir reddiye verelim. Şimdi Yani 4 5 yönden de diye verdik değil mi bunlara? Şimdi şöyle diyoruz bak Allah biz ehli sünnet olarak neye inanıyoruz? Bir kayda var bizde. Diyoruz ki eşyada asıl olan nedir? Mübah olması. Hele evet. el-aslu fil eşya-i et-tahara. Yok eşyada asıl olan nedir? Temiz olması. Değil mi? Eşyada asıl olan temiz olması, mübah olması. Hem Tam aynı şey. Temiz olması, mübah olması evet. aslen. Evet. Tamam mı? Eşyada asıl olan temiz evet. olması. Eşyada asıl olan Mubah olması, helal olması. İb i̇badette ise tam tersi. Evet. Ne diyoruz? El ibadu tevkifiyye. İbadet dondurulmuştur, tevkifidir. Yani bir insan bir ibadet yapıyorsa yaptığını o delil getirecek. Evet. Ama eşyada böyle değildir. Haram diyen delil getirir. Tamam mı? Yani ibadette meşrudur diyen delil getirir, eşyada haramdır diyen delil getirir. Şimdi Erhan evet. abi soru. Sen şimdi elin şu an koltuğa değiyor. Bana sünnetten bir tane delil getir. Ko elin koltuğa de değmesinin helal olduğuna dair. Yok. Değil mi? Ha bak. Şimdi ben sana yok dedim. Sen kafanı hafif çene saldın. Delil getir kafa sallamanın helal olduğunu. Duvara dokunmanın helal olduğuna. Değil mi? Ha. Eline tornavida almanın helal olduğuna bir tane delil getir. Değil mi? Ha. Değil mi? Evet. E şöyle ne bileyim e şöyle kaşını falan elinle düzelttin. Haram olduğuna bir delilin var mı? Helal olduğuna bir delilin var mı? Duvarı kokladın. Helal olduğuna bir delilin var mı? Cık. Haramdır diyen delil getirecek. Evet. Eşyada asıl olan nedir? Helaldir he Şimdi alimler bir de bunu naslardan almışlardır zaten. Bir kere dininin şer'i mantığı nettir bunda. Yani şer'i akıl, şer'i mantık nettir burada. Haram diyen delil getirir. Aksi halde sen tek tek insanın bütün fiillerine delil bul. tam mı? Ee, yani milyonlarca cil kitap yazsan yine yetemez. Yetiştiremezsin. He. Anlatabiliyor muyum? Hanım Aygaz'ın altını kıstı, dereceyi 25'e vurdu, 24'e değil delil getir 25'e caiz 24'üdür. E. Ya yani şimdi anladın mı? Böyle yani saçmalık olmaz. Ki eee İbnü Teymiyye burada icma ile diyor. Hatta bunu hangi delillerden alıyor? Bak mesela En'am suresi 119. ayete bak. Allah zevceliyor ki "Vakad fasale lekum harrama aleykum." Allah Kur'an'da diyor ki. Yani Allah haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Demek ki demek ki asıl olan helaldir. Haram kılınan şeye bakacaksın sen. Haram Allah tarafından haram kılınmış mı Resul tarafından? Kılınmış, kılınmış, kılınmamış. Asla döneceksin. Helal olduğundur. Değil mi? Çünkü haramlar bize açıklanmış. Dışında kalanlar helaldir. Evet, mesela yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Huvellezi haleka lekum ma fil ardı cemiyen O yerde ne varsa sizin için yaratmıştır. Hatta başka bir halde yerde, yerde göktekileri sizin için yaratmıştır. Demek ki yerde gökte ne varsa hepsi kimin için? Yarat yaratılmış bizim için. Her şey aklına gelecek her şey. Ancak ancak ne? İstisna kılınanlar. İşte bu bu ve buna benzer ayetlerden âlimler neyi istidlâl etmişler? Eşyada asıl olan temiz olmasıdır, helal olmasıdır. İşte bu en son söylediğim ayet işte Bakara Suresi'nde. Tamam. Yani o zaman baktığımda eşyada asıl olan temizdir. Şimdi gelelim Zemzem'e. Eşyada asıl olan nedir Zemzem'in? Mübahtır, temizdir, helaldir. As yani yani el, el aslu haram fi'l eşya' el, el yani eşyada aslın helal olmasıdır, temiz olmasıdır. <gülüyor> evet. E şimdi bu helalmiş o zaman. Haram o zaman haram diyen ne yapacak? Delik. Delil getirecek. Yok. Vela delil. Delil de yok. Evet. Net bir delil yok. Onun mübarek olması da delil olmaz dedik. Evet. Tek başına. Çünkü evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dinde hiçbir şey eksik bırakmamış. Diyebilirdi o mübarek de sen onunla e, evet. haram alamazsın. Evet. Ve istillal yönü de yoktur Nebi sallallahu aleyhi ve selleminin lafızlarından. Evet. Bilakis hilafına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem parmakları arasından çıkan sudan abdest almıştır. Bereket ne? Biz onu açıkladık değil mi? E subutul ilahi ve ziyadetu dedik. Yani ilahi bir hayırın sabit ve ziyade olması, bereketli olması. E şimdi bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkan çıkan su bereketli bir sürü sahabe ondan abdest aldı. Sonuçta Nebi sallallahu aleyhi o tenine değdi o su. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi mübarek. Ha buna rağmen ne yaptılar sahabeler? Abdest aldılar. Demek ki bir şeyin yani o suyun mübarek olması tek başına delil ye olarak yetmiyor. O yüzden diyor ki Allahu alem. Burada bizim tercih ettiğimiz görür. Bir insan Zemzem'le Malikelerin dediği gibi e, Hades de kaldırabilirsin Habes veya yine Şafilere Dediği gibi şunu da diyebiliriz e, Belki işte Hades kaldırırsın Ama necasette biraz daha dikkat et e, işte faziletli olanın hilafına Bir iş yapmış olursun Diyebiliriz Evet e, Şimdi <gülüyor> e, Tamam zemzem anlaşıldı inşallah Şimdi kitaptan yeni bir konu alıyoruz Müellif ne dedi? Su temiz yaratılmıştır. Bu su hadesten ve recasetlerden temizledir. Hepsini anlattık. Sonra taharet su dışında sıvı şeylerle olmaz. Bunu da anlattık. Raci olan, merc olan göre. Şimdi kıyametin koptuğu yeni mevzulardan bir tanesi. Yani öyle bir ihtilaf olmuş gibi mevzuda. Müellif diyor ki fe izâ belagel ma'u fe izâ belaga ulaştığı zaman el ma'u su kulleteyni. iki kulleye ulaş, ulaştığı zaman. Neyi? bunlar anlatacağız. Ev kâne câriyen veya bu su akar, akan bir suysa, e, akar su vesaire buna benzer bir suysa lam yuneccis hu şey. Bu suyu hiçbir şey kirletmez. Yani akar suya bir necaset bir zarar vermez. Veya su iki kulleye ulaşmışsa onu düşen necaset o suyu kirletmez. Tamam İlla ancak ma şu hariç ma o ki gâyyara levnehu levnehu ev ta'mehu evreha. Ancak suyu, tadı veya rengi, yani suyun tadı, kokusu veya rengi değişirse hariç. Şimdi nedir bu mevzu? Şimdi önce e, kulle kullede çok tartışacağız. Akarsuya gelelim. Yani düşün ki burada bir akarsu ona necaset isabet etti. Alimler diyor ki o su temizdir onu kirletmez. Neden? Çünkü akarsu olduğu için o necaseti alıp götürecektir. Evet. Tamam mı? Peşinden gelen suyla sen abdest alacaksın. Da. Hiçbir zararı olmaz. Hemen karışıp yok olup gidecek o suda alıp gidecek. Tamam onu hemen geçtik. Bu akarsu mevzusu bitti. tamam Ona benzermiş bitti bitti. Şimdi iki kulle mevzusu var. Kulletein mevzusu. Bu çok önemli. Şimdi bunu ben nasıl anlatacağım hakikaten onu da düşünüyorum. Yani biraz karışık. İnşallah işin içinden çıkarız. Yani. Ya hakikaten çok karışık bir mevzu. Biraz. Şimdi kulle mevzusu ve önemli de çok önemli yani. Bu normal sosyal yaşantı çok başına gelecek bir mevzu. Yani. Ya sosyal yaşamından kastım hani sen sonuçta bu hayat içinde abdest alıyorsun, suyla içtigal ediyorsun yani bir Müslüman olarak. Tamam mı? Şimdi bu kulle ney? Ya e, kulle ma tekillü bilyet, onun kelimelerine girmiyorum tamam mı? Kamsıta ertelim bitti meşki falan böyle tarifleri var. O önemli değil. Kulle nedir? Kullenin tarifi hakkında kulle bir birim tamam mı? Bir birim yani böyle bir e, kilo gibi vesaire bir birim. Bu kullenin tahdidi hakkında, sınırlaması hakkında çok ihtilaf edilmiş. Ama Allah'u Alem yani ihtilafın zaten geneli 190 ile 200 litre arasında değişiyor. Yani 190 ile 200 litrelik su. Evet. Nebis Aleyhisselam hadiste kulletin lafzu kullanıyor. Gelecek birazdan. Diyor ki Nebis Aleyhisselam su iki kulleye ulaşırsa o suyu bir necaset kirletmez diyor. Nebis Aleyhisselam iki kulleye ulaşırsa onu herhangi bir necaset o suya, o iki kullelik suya isabet ederse o suya bir zarar vermez. Evet. Tamam Kulle diyoruz ki 190 litre ile 200 litre arasında su. Tamam mı? Şeyh Hüseyin diyor ki ben işte kulleyi çok araştırdım. Ee, eski işte kitaplara baktı. Tarih kitaplarına kulle birimi neydi Araplar vesaire. İbn-i Hüseyin Allah'aleyim 197 kilo falan çıkarmış. Bazıları 190 diyor bazıları 210. Yani böyle 190-200 civarında değişiyor. O yüzden hemen bir başlık atıyoruz. Kulleden kastımız bizim en az karisini alalım. 190 kiloluk bir su olarak düşün. Tamam mı? Hadi işte. 190 olarak. Ha şimdi diyeceğiz ki ya Nebesul Sallam 2 kulle dedi. E bunu nasıl tahdit edemeyeceğiz? İhtilaf varsa anlatabiliyor muyum? E nasıl çıkacağız için içinden? 190 mi 200 mi? Şimdi o, o işte fıkhi tartışmada zaten ne olacak? Manada tesir edecek bize. Şimdi onu tartışacağız. Bu çok önemli. Şimdi 190 kilo diyoruz 2 kulle tamam mı? Artık 2 kulle duyduğunuz zaman benden ne anlayacaksın? 190 2 kulle su. mi 190 yoksa tek kulle 2 kulle toplam 190. Kulleteyn. Yani kulleteyn diyoruz ya biz burada. 2 kulle. Yani tek o zaman Hadisede kulleteyn. Tamam. Ya öyle abi. bakma. 2 kulle 190 kilo ya. tamam <gülüyor> mı? Tamam. 190 litrelik bir su. Bunun hükmü ne? Şimdi bak. Şimdi ümmetin icmasına göre bütün fukahalar 4 mezhep ve günümüze kadar gelen bütün fukahalar meşhur olan ve bunların hesabın icmaen ümmette icma etmiştir ve icmayı zikreden bir sürü alim var. İbn-i Abdülberin'den tut, İbn-i tut, İmam-i tut. Bir sürü onlarca alim var icmayı nakleden. İbn-i tut vesaire Nedir bunların icması? Diyorlar ki su 200-190 litrenin üzerinde olsun, yani iki kullenin üzerinde olsun veya altında olsun. Ona bir necaset isabet ederse ve bunu isabet eden necaset, rengini Tadını veya kokusunu yani illa üçü birden olacak değil bu üçünden herhangi bir tanesi değiştirirse bu necaset yani necaset isabet etti. Baktın ki bu necaset rengini değiştirdi suyun. Veya rengini değiştirmedi kokusunu değiştirdi. Veya ikisini değiştirmedi tadını değiştirdi. Bu su nedir? Pistir. Pistir. Ama ihtilaf nerede? İhtilaf şurada. Eğer bu su 190 litrenin altında olursa ve ona necaset isabet ederse ve o isabet eden necaset bu üç vasfından bir tanesini değiştirmezse. Nedir? Temiz. Temiz midir? Pis midir? Şimdi 190 litrin üzerinde necaset isabet etti. Bak. Evet. İki kullenin üzerindeki suya necaset isabet etti. Ve bu necaset rengini kokusunu veya tadını değiştirmedi. İcmaen yani yine bu su nedir? Temizdir. Bak o zaman iki tane icma oldu şimdi bizde. Evet. Birinci icmayı tekrar alalım. Şimdi bu mevzu karışık. O yüzden tane tane anlatmamız lazım. Şimdi birinci icma. 190. Su 190 litrenin yani iki kullenin üzerinde veya altında olsun necaset isabet ederse evet. ve bu necaset suyun 3 vasfından bir tanesini değiştirirse Pis. rengi koku tadı bu su pistir. Bu birinci icma. Evet. İkinci icma yine bu su 190 litrenin yani iki kullenin üzerinde olursa ve ona necaset isabet ederse ve bu necaset 3 vasfından bir tanesini değiştirirse yine icmanın o nedir pistir. Evet. Pistir. Değiştirirse. Ama işte kıyametin koptuğu ihtilaf anı ne? 190 litreden su az olursa. Bak işte biz burayı tartışacağız. Burası çok önemli. Su iki kulleden yani 190 litreden az olursa ve bu su necaset ne, ve bu suya necaset isabet ederse. Mesela işte yarım çay bardağı idrar atıyorum mesela. Veya e, büyük pislikten bir, e, biraz. Tamam mı? İsabet ederse veya İslam'ın pis gördüğü başka şeyler varsa vesaire tartışacağız onlar isabet etti ve bu suyun vasfını değiştirmedi. Ama bu su iki kulleden az. Ve bu suyun vasfını değiştirmedi. Bu suyun hükmü ne? Burayı tartışacağız. Pis midir bu su, temiz midir? Yani ne? Tuvalette senin bir kolan var. Tam böyle tuvalet yaptığın yerde içinde suyun var. O suyu kullanıyorsun. Tamam mı? Sen de idrarını yaparken, bak bu çok önemli, çok başına geliyor. İdrarını yaparken o suya bir damla idrarının sıçradığını hissettin. Suya. Bir kova su. Bir kova kaç litre su 50 vardır? 5-10 litre en fazla. Evet. Değil mi? Heh. Bu su necaset birleştiği an, bitiştiği an bu suyunu pis mi sayacağız? Şimdi, bu su iki kuleden az. Pis mi sayacağız? Yoksa hayır. Bakacağız rengi, tadı, kokusu değişmiş mi? Ona bakacağız? Eğer değişmişse piştir, değişmemişse pis değildir. Şimdi, iki tane ana... Kral görüş var. Başka da yok yani. Belki var onlara itibar almıyoruz tamam mı? Asıl bizi ilgilendiren iki görüş var. Birinci görüş diyorlar ki su iki litreden az olsun veya çok olsun. Burası bizim için önemli değildir. Necaset bulaştığı zaman biz neye bakarız abicim? Tadına, kokusuna veya rengine bakarız. Evet. Tamam. Şimdi bunun hakkında hadis var. Tadı, koku, rengi İcmaen hadis zayıf da. Ya i̇cma demesek yani hadislerin çoğuna göre zayıf da bu hadis. Ama mana olarak icma edilmiş. Bir suya necaset sabir etti. Tadını, kokusunu, rengini değiştirdi. Bu su pis. Ancak mevzu bu su 200 litreden az olursa ki mevzu. Şimdi bazı alimler diyor ki biz bu birinci görüş. Diyorlar ki bir suyun azı çoğu önemli değil bizim için. Necaset değdiği zaman biz bakarız suya abicim. Bu su 10 litre, 100 litre, 500 litre önemli değil. Bu necaset tadını, kokusunu, rengini değiştirdi mi? Evet. Değiştirdi. O zaman o su pis. Değiştirmedi mi? değiştirmedi. O zaman o su temiz. Evet. Demin verdiğimiz örnekle bu görüşü birleştirelim. Tuvaletdesin. 10 litre su var önüne. Önünde idrar. İdrarını yapıyorsun. Biz bir damla sıçradı suyun içine. Diyor ki bu me biz diyor ki işte bu birinci görüş. Biz kesinlikle burada su 2 litre 2 kuleden az mıydı, çok muydu ona bakmayız. Hemen bakarız abi. O idrar rengini değiştirdi mi? Tadını, koksunu değiştirdi mi? Değiştirmedi mi? Değiştirdiyse pis, değiştirmediyse Temiz. Bu görüşü kimler kabul ediyor? Bak bu görüşün bayağı kabul edenler var. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh, Ebu Hureyre, Abdullah ibni Abbas, Abdurrahman ibni Ebi Leyla, İbnül Musayyyeb, Cabir ibni Zeyd, Sa'd ibni Cubeyr, Seleften İkrime, Hasan'ın Basri, Ata Yahya'l-Kattân, İbn-i Mehdi, sonra mezhep imamlarında İmam Malik, sonra Ahmet ibni Hanbel'in bir görüşü, sonra Ahmet ibni Hanbel'in eshabının bir görüşü. Bunların hepsi ne demiş? Bu görüşü tercih etmiş Demişler ki burada iki kulle bizim için hiçbir hiçbir değeri yok iki kullenin. Hadiste geçmiş veya geçmemiş bizim için hiçbir değeri yok. Hadiste de geçti halde bizim için bir değeri yok. Tartışacağız şimdi onu. Suya bakarız biz abicim. Be 500 litre, 1000 litre, 1 kilo, yarım kilo necaset isabet etti. Vastına bakarız. Yine bu birinci görüşü yine bir misallendirelim. Mesela senin çatında ne var? Büyük bir şey var. E depo. depo var. içi su dolu. Bu depoda belki 500 kilo su alıyor. Sen de deponun yanında tuttun ayak atıyorum idrarını yaptın depoda senin hemen ayağının dibinde mesela. Hemen bu sıçradı o deponun içine girdi. Anladın mı? Bakarız abicim kirlendi mi kirlenmedi mi o bizi ilgilendirdi. 200 kulleydi 2 kulleydi 10 kulleydi bizi hiç ilgilendirmez tamam mı? Bu birinci görüş. Tamam. Bunlar neyi delil getiriyorlar? Diyorlar ki Allah Kur'an'da diyorlar ki. Itlak edilmesi gereken suyuz diyor. Diyor siz su bulamazsanız. Buradaki su hangi su? Kayıtsız, sarsız, vasfı değişmemiş bir su. Çünkü su dediği zaman Allah bunu ıtlak ediyor. Direkt zikrediyor. Mutlak olarak zikrediyor dedik değil mi? Bir kayıt. Mutlak sudan ne anlaşılır dedik? Asıl yaratılmış üzerine halini halinde olan su demektir. Ha, Allah diyor ki su bulamazsanız. Ha. O zaman demek ki Allah'ın bizden buradan istediği mutlak su. Bakarız bu suyu bir şey mukayyet kılmış mı? İdrarlı su diyebiliyor muyuz? Boyalı su diyebiliyor muyuz mesela? E ona bakarız. O yüzden diyorlar burada bizi iki iki kulle, mihkulle ilgilendirmez. Allah diyor su bulamazsınız. O sudan kastı sudur. Bakarız o zaman bizi kirlettirip kirletmediği önemlidir. Tamam mı? Bu bir. İkinci görüş de ki bu şariflerin görüşü, yine Hanbeli'nin bir görüşü. Burada Hanefiler biraz farklı, çok farklı söylüyor. Tamam mı? Onu pek almıyoruz. Tamam. Eee sonra Malikilerin görüşü vesaire. Malikilerden bir kısmının görüşü vesaire Bunlar da diyorlar ki hayır abicim bizi ne ilgilendirir? İki kulle bizi ilgilendirir. Nedir bu iki kulle olayı? Şimdi diyorlar ki icmaen ne zikretmiştik? Su iki kulleden fazla olursa, iki kulle veya üzerinde olursa buna necaset isabet ederse o zaman bakarız tadı, rengi, kokusu değişmiş mi değişmemiş. Değişmişse o zaman pis, değişmemişse pis değil. Evet. Ama diyorlar ki bunlar su iki kulleden az olursa mesela 160 kiloluk bir su değil mi örnek? Ve buna necaset düştü, düşer düşmez o su pis hükmündedir. İster kokusu değilsin, ister tadı değilsin, ister rengi değilsin veya değişmesin pistir o. Hemen örneklendirelim. Tuvaletinde yine bir kovanın içinde 10 litre su var. Bir damla idrar sıçredi ona. O bir damla idrar tadına, kokusuna, rengine tesir edebilir mi suyun? Edemez değil mi? Etmez. Bir damla idrardan ne olacak yani? Etmez. Etmez. Diyorlar ki bizi hiç ilgilendirmez herhaldeciğim. Tadı, kokusu, rengi değişmiş. Su iki kulleden az olduğu an olay bitmiştir diyorlar. Evet. Su iki kulleden az olduğu an necaset değ değdi ona, o su pistir. İster vasfını değiştirsin, üç vasfından birini ister evet. değiştirmesin. Bunu da demin söyleyeyim, ee, görüşler bunu zikrediyor. Peki bunlar, bunlar neyi delil getiriyorlar? Şimdi İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte yırtıcı hayvanlar işte i̇bn Ömer diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yırtıcı hayvanların, çeşitli hayvanların uğradığı bir sudan soruluyor. Tamam mı? Bu hadis mevcut. Yani hadis bir sürü yerde, Tirmizi'de vesaire bir sürü yerde bu hadis mevcut. Soruyor bunu e, sahabeler. Tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de o su hakkında soruyorlar. Yani bir yerde bir su var. Evet. Tamam Birikmiş. Oraya hayvanlar, pis şeyler uğruyor. Hatta bazı lafızlarda işte hayız bezleri atılıyor oraya. Anlatabiliyor muyum? Ha, ondan sonra ne bileyim bir sürü böyle hayvan leşleri, Köpekleşleri böyle atılıyor vesaire. Nebis Aleyhisselam diyor ki hadiste اِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ Su iki kulleye uğra uğraşır, ulaşırsa kendisinde habes pislik barındırmaz diyor hadiste. Yani habesi pisliği taşımaz diyor Nebis Aleyhisselam. Diyorlar ki bakın, şimdi Nebi Saselem diyorlar ki iki kulleden bahsetti. Şimdi bu mezhebin görüşü. Diyorlar ki Nebi Saselem iki kulleden bahsetti. Yani 200 kilo diyelim buna veya 190-200 kilo evet. bahsetti. Ne dedi? 200 litrenin üzerinde su, su olursa ona necaset değmez. değmez. Ancak biz diyoruz ki ha ne, necaset değmez diyorlar. O zaman bu hadisin mefhumundan biz ne anlıyoruz? Bak mantıkundan değil. Geçen hafta mı? Evet. O zaman ne olur? Altında yani altında ya. olursa Necesi, necaseti pis kaldırabilir. Oluruz. Pis barındırır yani içinde. Yani. Bak şimdi mantık neydi? Oğlum bana, evet. oğlum sınavı kazanırsan sana bisiklet alacağım. alacağım. Bak yazıyoruz. Oğlum sınavı kazanırsan sana bisiklet alacağım. Kaç lafız var burada? Oğlum bir. Sınavı iki. Kazanırsan 3 Sana 4 Bisiklet Beş. Altı. Alacağım altı. Altı kelime kullandık burada. Bu altı lafzın içinde. Oğlum sen sınavı kazanmazsan sana bisiklet almayacağım lafız olarak var mı? Kelime olarak. Yok. Yok. Ama mana olarak Anlaşılır var. Mı? Yani o işte bu manaya mefhum diyoruz. Evet. Şimdi bu hadiste de mefhum var. Nebis Aleyhisselam diyor ki su 200 litreye ulaşırsa evet. bugünkü tabiriyle yani iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kirletmez. Yani bu ne demek? Demek ki iki kulleden az olursa O Onu. Ha, o zaman bunlar hadisin mantuğuyla yani orijinal lafzıyla mı delil getiriyorlar istidlale ediyorlar yoksa mefhumuyla mı? Mefhumu. Mefhumuyla. Tamam mı? Şimdi onlar mefhumuyla. O zaman bu mezhep tutuyorlar bu hadisin mefhumundan istidlal ederek su iki kulleye ulaşmazsa, ulaşmazsa ve ona necaset isabet ettiren bitmiştir bak, olay. Diyor. Ha pisiro. Ancak deriz ki Allahu alim. Tercih edilen görüş birinci görüş. Yani Burada iki kullenin bir değeri yoktur. Her ne kadar hadiste de geçse bir değeri yoktur. Tamam mı? O Anlatacağız onu. Münakaşa edeceğiz. Yani aslında öyle de değil. Biraz daha böyle çok karışık. Şimdi tercih ederken bir sürü delil sayacağız. De, de Binaen en az 40-45 dakika bu delilleri sayacağız Allah-u Çünkü çok yorum, papa, acayip papa. bir nokta var Burası burada. Allah. <gülüyor> Yok estağfurullah. Ya güzel. Çünkü senin söylediğine yakın yine bir nokta var orada. Yani tamamıyla mulgadil yani. Tamam Şimdi burada ne diyor tercih edilen görüş abicim su, şimdi bu su bu su 10 litre 5 litre 100 litre 500 litre hiç önemli değil evet. ona necaset isabet etti mi etti o suya bakacaksın tadı kokusu rengi değişti mi değişmedi mi ha işte sen ee, oruçlusun su içemiyorsun tadına bakamıyorsun E burnunda tıkalı koklayamıyorsun, e gözünde kör göremiyorsun. Tamam mı? Evet. Heh. Buradan şimdi ayrı edebilir misin? Rengi kokusu tadı ya o Onu da tavsiyeceğiz ileride. Tamam mı? Onu da geleceğiz. Bunların hepsini konuşmuş fakirler. <gülüyor> Anladın mı? Heh. Fıkıh geniş yani. Bunları konuşacağız inşallah. Heh. Şimdi o ayrı bir mürzü. Biz normal bir insan için konuşacağız. Bakacak bu adam abicim. Rengi, tadı, kokusu. Evet. Tamam mı? Değişmiş mi suyun? Değişmemiş mi? Bu necasetle. Değişmişse bu neca bu su pistir. Bunları ne hades kaldırabilirsin ne habes. Evet. Temizse yani vasfından birini değiştirmemişse bu su nedir? Evet. Temiz. Şimdi bak bunlara verdiğimiz reddiye birinci reddiye. Bunlar kulleteyn hadisini delil getirdiler değil mi? Bak birinci reddiye bunlara. Kulleteyn hadisini bunlar delil getirdi. Birinci reddiye diyoruz ki bir kere kulleteyn hadisinin sıhhati hakkında alemler arasında ihtilaf var. Bu birinci reddiye. Aslında bu tam bir reddiye olmaz. Neden? Çünkü adamlar ki kardeşim bana göre sahihtir. Tamam mı? Kendine göre bir şekilde ispatlar. Evet. Ki çok sahih diyen de alim çok. Muhaddislerden. Evet. Ama diyoruz ki bu sonuçta biraz olayı zayıflatacak. Tamam mı? Şimdi biraz üçkağıtçılık yapıyoruz. Tamam mı? Hani diyoruz ki kardeş yani sonuçta bu hadisin sıratında biraz ihtilaf var. Tamam mı? hanım Şimdi tercih edeceğiz ya saldırmamız lazım. Tamam mı? <gülüyor> evet. İkincisi hakikaten senedi hakkında çok konuşulmuş kulletin. Tamam mı? Ama Allahu Alem Allahu Alem hadis sahih Bak hadis sahih ama biz diyoruz ki Zayıf diyenler de var tamam mı? Bu bir. İkincisi Diyoruz ki bu kulleteynin Sınırı hakkında ihtilaf olmuş Ya bu kulleteyni var diye bir türlü kimse çözememiş Bu kulleteyin 190 litre mi? 197 mi? 200 mı hatta 210 diyen var. Bak 180 diyenlere rast geldim fukalardan, 185'lerden. Tabii İhtifak günümüzdeki fuka yani fakirlerden Böyle ha. Yani. ha üzerinde ihtilaf yok. yok. Yani diyoruz ki burada bir mechhuliyet var. Sen mechhuliyet üzerine ne yapamazsın? Yakini bina edemezsin. İkinciledir diye bu. Aldın mı? Şimdi bak. Şimdi üçüncü yani bir hediye daha vereceğiz onlara. Ya birkaç tane daha vereceğiz ya. Şimdi bu hediye nasıl anlatayım? Ya Sübhanallah biraz ağır biliyor musun? Bir de yani ifade etmek zor. Ben çok zorlanıyorum hakikaten. Yani böyle Türkçe ifade etmek biraz Bak şimdi. Diyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada taksisiyetini yani burada taksisiyetini suhal sual mahalline muafakat olarak zikretmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada. Yani e, bu nasıl anladın? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki burada 200 kulleteynini çözdük abicim. Tam 200 litre. Yani iki kulleteyn burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sınır getiriyor suya. Tam bir, bir birim sınır getiriyor. Yani bir ölçü birimi veriyor sana ve orada sınırlıyor bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki iki kulle Bak şimdi bu çok önemli. Fıkkı üstünden reddiye vereceğiz. İki kulle diyor. Burada bir sınır getiriyor. Şimdi bu sınır hakikaten İslam'da muteber alınan bir sınır olsaydı bunun sahabe sormadan önceki çünkü soru üzerine geldi o hadis değil mi? Hani evet. köpeklerden, leşlerden soruldu bir suya uğrayan. Nebis Hasan diyor ki su iki kulleye ulaşırsa ki hatta o sunun mekanı hala Medine'de mevcut biliyor musun? Hala var o mevcut. O iki kulleden çok su var orada. Tamam mı? He. O iki kuleden çok su var. Hatta bizim Cezaylı Abul Kader diyor ki ben bizzat gördüm onu. O kuleyi böyle geniş böyle işte 3-4 metrelik bir kuyuymuş falan bu böyle çukur gibi bir yer. Oradan soruyorlar sahabeler. Hala mevcut. Yani sonuçta hadisten de anlıyoruz zaten o suyun iki kulleden fazla olduğunu. O sudan soruyorlar Nebi Sassallam. Bir su bir birikintisinde. Şimdi Nebi Sassallam bir sınır getiriyor burada. İki kulle. Eğer bu iki kulle hakikaten İslam'ın getirdiği bir şey olsaydı hakikaten... İslam tarafından konulan bir sınır olsaydı bu sahabe sormadan önce Nebis Aleyhisselam bunu taksis etmesi gerekirdi. Bu çok önemli bir şey. Ama bu neyden sonra geliyor? Soru sorudan sonra. sonra geliyor. O yüzden İbni Teymiye'nin de dediği gibi alimler ittifak etmiştir. Eğer bir şeyin taksis etmek yani bir şeye sınır koymak ki burada iki kulle sınırı vardır. Sınır koymak soru mahallinde gelirse yani sorudan sonra o sınır koyulursa ittifaken bu hüccet olmaz. Aksi halde bu şer'i bir sınır. Bunun anında koyulması lazımdı. Yoksa insanlar helak olacak. Nereden bilecek olsun nasıl kirli, nasıl pis. Ve bunu da bir sürü örnek veriyorlar Kur'an'dan, sünnetten bu kaydaya. İbn-i de başkaları da. Evet. Mesela bak buna yakın bir kayda söyleyeyim sana. Gerçi haç umre geldiğinde biz bunu münakaşa edeceğiz de. Şimdi ha hac farz mı? Farz. Farziyetini inkar eden kafir olur. Tamam. Şimdi Farziyetini inkar eden ne olur? Abi, burayı dinle, bunlar çok önemli. Biraz uzayacak ders belki ama dinle inşallah. Şimdi farziyetini inkar eden ne olur haccın? Kafir olur. olur, güzel. Peki umrenin, ihtilaf etmişler. Umre farz mıdır? Değil midir? Yani farz mıdır, sünnet midir? Evet. Şimdi, Hanifilerle, dur. E, e, hanifilerle malikler. Evet, Hanifilerle malikler. Hanifilerle malikler ne diyor? diyorlar ki umre sünnettir. Şafilerle Hanbeliler diyorlar ki umre farzdır. Umre farzı diyorlar. Şimdi soruyorlar Malikilerle Hanefiler şeye. Malikilerle Hanefiler Şafiler ve Hanbelilere soruyorlar. Diyorlar ki siz niçin farz diyorsunuz umreye? Onlar diyor ki bizim elimizde hadis var. Hanbelilerle, şafirlerle diyor bizim elimizde hadis var. Bak bu mevzumuza döneceğim. Kaydeyi ispatlamak için. Evet. tamam mı Kayde neydi? Eğer bir şeyin sınırlaması sorudan sonra gelirse hüccet olmaz. Nebis Aleyhisselam bu soruyu bu sınırlamayı sahabenin sorusundan sonra yapmış. Bu hüccet olmaz. Şimdi bu vereceğim kayde tam bununla bu vereceğim örnek tam bununla bağlantılı değil ama yakın. Meseleyi tasavvur etme noktasında. Sonra ka kaydenin orijinali hangi delillerden alınmış? Tamam mı? Net onları da anlatacağım. Şimdi diyorlar ki ee, Hanifilerle Malikiler münakaşa ediyorlar şimdi. Diyorlar ki siz neden ey e, Şafi ve Hanbeli ehli siz neden diyorsunuz ki Umre Fars deliniz ne Hemen diyorlar ki Hanbelilerle e, Şafiler elimizde delil var. Nedir diyorlar delil? Diyorlar delil şu. Bir gün e, Hazreti Ayşe radıyallahu anh Nebisa selleme geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü hal al alennisa'i cihadun kadınlara cihad var mıdır farz mıdır? Şimdi burada ala lafzı vücubiyet ifade eder tamam bu fıkıh sınıfında gelecek. Vücubiyet ifade eden lafızlar hangisi? Diyor ki her hal nisa cihat. Kadınlar üzerine cihat farz mıdır, var mıdır? Var mıdır kadınlara cihat? Allah'lar söylüyor nam aleyhinne cihat. Evet, üzerinize üzerine kadınların üzerine cihat vardır la Ancak içinde savaş, öldürme, kıtal olmayan bir cihat. Diyor ki o da umre ve hac'tır. Ona cihat ismini veriyor. Hani çok böyle mücadeleci bir amel ya. Hani yani hac ummet kolay değil. Baktığın zaman Allah Resulü Allah'ım hacı bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Yani diğer ameller için kolay kolay bulamazsın. E, kolaylaştır diye dua ettin. Hac meşakkatli bir iştir. Evet diyor kadınlar üzerine cihat vardır. Tamam mı? Bu da hac ve umredir. Bak diyor Şafi ve Hanbeli bak görüyor musun? Allah, Hazreti Aişe sordu. Allah Resulü de evet vardır dedi. Ve buna cihada mukabil kıldı yani. E diyorlar ki demek ki Umre farz. Hemen ne yapıyor Han, e, Hanefiler ile Malikiler? Reddiye veriyor onlara. Diyorlar ki ey Şafiler ve Hanbeliler. Bizimle sizin aranızda ittifak ettiğimiz bir kayda yok mu? Hanbeliler ve Şafiler diyor ki nedir o ittifak ettiğimiz kaydı? Şu. Eğer soru eğer eğer cevap sorudan sonra gelirse o farz olmaktan çıkar sünnet olmaya döner. Yani ne? Şimdi Bismillah. eğer eğer bu farz olsaydı Hac ve umre. Hakikaten farz olsaydı Hz. Ayşe sormadan Allah Resulü'nün bunu anlatması lazımdı. Aksi halde ümmet helak olacak umre yapmamakla yani. Evet. Anladın mı? Hani bir sürü farzı terk etmiş olacaktı. Hz. Ayşe'nin bunu sormadan Allah Resulü'nün söylemesi lazımdı. Aynı bu sübhaneke istifta duasındaki olay gibidir diyorlar. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh di diyor ki adam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen tekbirle kıraat arasında bir susuyorsun. Hani Allahu Ekber diyorsun sonra susuyorsun. Ne okuyorsun burada? İftah duası. Sonra Elhamdülillah sesli olarak okuyorum Fatiha'yı. Bu arada susuyor şimdi Allah Resulü. Hemen Ebu Hureyre bunu görüyor diyor ki Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen tekbirle kıraat arasında susuyorsun. Ne okuyorsun? Yani ne yapıyorsun? O da diyor ki işte Allah'ıma ba' beyni ve beyne hataya anlatıyı siftah duasından bir tanesini. Bunu okuyorum diyor. Diyorlar ki bak bu hadisten ne anlıyoruz biz? Eğer farz olsaydı Ebu Hureyre'ye diyecekti ki sen okumamasın ey Ebu Hureyre. Ha, sen git namazını ne yap? Bilmemesi mümkün yani. mümkün. Bilmem sen git o zaman namazını yapın. E, Namazını iade et. Evet. Şimdi diyorlar ki Ebu Hureyre'nin sorusundan sonra bu istiftah e, duasını anlattı Allah Resulü. Evet. Buradan anlıyoruz ki sünnetmiş istift istiftah duası. Bak Fatiha'da hiç beklememiş. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur demiş hemen. Evet. Değil mi? Ee, bir insan Fatiha'yı okumasaydı Ebu Hureyre ona ne derdi Allah Resulü? İade et. Çünkü Fatiha'sı olmayanın evet. namazı yoktur diyor. Ama bak istiftah duasının sünnet olduğunu biz anlıyoruz ki Ebu Hureyre'nin sorusundan sonra gelmiş. Aksi halde Ebu Hureyre'ye der ki ya sen bir şey okumamışsın o zaman. Evet. He? O zaman sen namazını iade et. İstisra evet. duası olmayan namazı yoktur. Ha işte bu tür hadislerden neyi çıkarıyorlar alimler? Bir şey Eğer bir şey, bir soru cevaptan sonra gelirse evet. o farz olmaktan çıkar sünnet olmaya döner. Diyorlar ki işte burada şimdi Hanifilerle maalikiler. Ya diyorlar ki siz bize bu Ayşe Radiyallahu'nun hadisini getirdiniz ama bu sorudan sonra geldi. Ayşe Radiyallahu'nun sordu da Nebis Aleyhisselam söyledi. Evet. Eğer bu umre farz olsaydı Anladım. Allah razı Bunu hemen ne yapması lazımdı? Allah razı olsun. Bunu hemen söylemesi lazımdı. Umre yapacaksınız. Hemen yapın. Anladın mı? Hani bizde bu kaydeden işte diyor ki, diyorlar ki bak bizim listenin arasında ittifak ettiğimiz bir kayda var. Niye için bu kaydın dışına çıkıyorsunuz diyorlar. Hemen yine ne yapıyor hanbellilerle şarhler cevap veriyorlar. Evet. Onlar cevap, tamam diyorlar. Haklısınız. Aramızda ittifak ettiğimiz bir kayda var ama siz başka bir kaydı unutuyorsunuz diyorlar. Yok. nedir o kayde? Eğer Cevap sualden sonra gelirse bu bu farz olmaktan çıkar. Sünniyete delalet eden ancak bir şey hariç. Nedir o şey? Orada özel bir karine olursa o da hariç. Ve diyorlar ki burada özel bir karine var. Nedir o karine? Şimdi Allah Resulüne sorduğu zaman Ayşer radıyallahu anh, ne diyor? Diyor ki umre ve haç. E, umrenin yanında ne zikrediyor? Haç. Haç, e, haç da haç. mı sünnet diyeceğiz şimdi? Haç. haç farz. Farzın yanında. Zikrediyor. Ona. O zaman onun hükmünü Hayırlı. alıyor. Ha, o zaman burada özel bir karina var. O yüzden sizin getirdiğiniz İlk o kaydeyi var. bu ikinci kaydeyle birleştirerek bakacağız olaya. Tek kaydeyi almayın. O zaman diyorlar farzdır. Ki bunu tartışacağız. Hac ve o zaman tartışacağız. Yani şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Allah alem umre farz. Umre, umre farz. Tamam mı? Ama şimdi diyeceksin ki ya adamlar o kadar hacca gidiyor bile umre mi çıkardık? Yok. Çıkarmıyorsun. Neden? Çünkü bu hacca gidenler ne hacı yapıyor? Temettü hacca. Evet. Temettü haccinin içinde umre var zaten. Evet. Haca gidenler hem umreyi de yapıyor ikisi de bitiyor kalkıyor. Bir kere evet. hacca giden Umrede yaptığı için ikisi kalkıyor. O ayrı mevzu. O da kafayı karıştırmasın sonra milleti sıkmasın. Ya lan bir şey daha çıkardım başımıza helak olacağız. Neyse. Gerçi tartışması bunun daha uzun. Tamam mı? Bunu yapacağız. Şimdi bak bunun için anlattım. Demek ki bazı mevzular var. Sorudan sonra geldiği zaman tamam mı? Evet. Bu ne yapar? Bu ne yapar sorudan sonra geldiği zaman? Ee, e, hüccet olmaz. Evet. Tamam mı? Diyorlar ki bak. E, i̇şte bu. Kulletin hadisi de böyle. Yani eğer bu sınırlama Allah Resulü'nden aslen dinin aslında olsaydı Allah Resulü onu söylemezdi. Yani çünkü yani. Allah Resulü baktı ki osu kulleteyin. Ya dedi ki galiben kulleteyin üzerine genel olarak yani pislik değdiği zaman pek bir şey kirletmez. Genel olarak böyledir iki kulleteyin. Yani onu öylesine hani soru soruldu diye öylesine söylediler onu. Delil bak mesela <gülüyor> diyorlar ki yani çünkü Nebis Sasselim diyorlar ki yani bunu iptidai olarak söylememiştir. Yani başlangıç olarak direkt kendisinden çıkmamıştır soru üzerine. Bu ne yapmıştır? Zikredilmiştir diyor. İşte diyorlar eğer taksis yani sual konumunda vuku bulursa bir şeyi sınırlamak, taksis etmek. Sual konumunda vuku bulursa hüccet olmaz. Diyorlar ki bu sıkı e, şey fıkıh üstünde mukarra kılmıştır. Hatta İbnü't-Teymiyye diyor ki eğer taksis hükmün ihtisası dışında bir sebebi varsa bu ittifakan bak İbnü't-Teymiyye ittifaken hüccet olmaz. Mesela İsra suresinin 31. ayetini bir aç bakayım Erhan abi. İsra suresinin 31. ayetini aç oku. Yani taksi sınırlama özel bir sebepten dolayı gelirse bu özel bir sebepten geldiği için taksis edemezsin o sınırlamayı. O sınırlamayı vuramazsın. Bu Kur'an ve sünnetler alınmıştır. Aç İsra suresi 31. ayeti. Bak Allah ne diyor. Sen açana kadar ben de buradan okuyayım. Sen baştan okursun. Allah Kur'an'da diyor ki وَلَا تَغْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ حَشَّةَ اِمْلَكُ Siz Allah diyor ki Siz Çocuklarınızı fakirlikten dolayı öldürmeyin. Şimdi Arın abi. O cahiliye döneminde fakirlikten dolayı öldürenler vardı değil mi çocuklarını? Evet. Şimdi bu bir sebep olarak geldi. Bu sebebe binaen Allah ne dedi? Oğlunuzu fakirlikten dolayı öldürmeyin. Şimdi hiçbir delillere bakmazsan Sadece bu ayet yetmiyor mu? Fakirlik olmasa da öldürmeyin. Bak şimdi. Şimdi zaten bir nefis alınması haram. Haksız yere bir nefsi öldürmek haram. Bak on, on ondan bahsetmiyoruz. O ayrı bir mevzu. O delillerin hiçbirine bakma. Sadece bu delile bak şimdi. Sadece bu delili al ele evet. Sadece bu delili al mesela ele. Allah diyor ki siz fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Evet. Sadece bu delil de olsaydı bize şu yetmez mi? Çocuklarınızı öldüremezsiniz yetmez mi? Yeter icmaen yeter. Evet. Anladın mı? Yeter. E şimdi burada o gün bir sebep vardı daha çok çocukların öldürülmesine. Neydi o? Fakirlik sebebi. Evet. Hatta başka bir ayette de min imlakın diyor O da orada sebebidir yani. Fakirlik korkusu sebebiyle. O ayrı bir bak. Yani şimdi bur burada bir sebeb zikrediliyor. Şimdi bunu taksis edebilir miyiz? Hayır abicim eğer fakirlik korkusu, fakir değilsen zengin sen öldürebilirsin. Var mı böyle bir şey? Yapamazsın. Bak bu bir sebebe binaen. İşte o yüzden burada taksis edemiyorsun fakirlikle olayı. Evet. Oku bak şimdi o ayeti. Geç, evet. Geçin. Geçinmenin endişesiyle çocuklarınızı canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Heh. Onları öldürmek gerçekten büyük bir soru. Tamam. Gördün mü? Yani burada bir sebebi binayen bu söyleniyor. Yani o zamanın toplumunda neydi? Yani buradaki nehi sureti yani e, yani çünkü yani burada bu suret, bu olay var ya nehi ile has kılınmıştır ya. Nehi vardır ya burada. Neden? Çünkü vakia böyleydi o zaman. Yani o zaman vakia böyleydi ve Allah azze ve celle buna özellikle değindi. Ve o sahabenin sorduğu vakia'ydı öyleydi. İki kulleden sorduğu soru belli ya. O kuyudan, Allah Resulü'nün bildiği bir sudan soruyor. Ve o iki kulle nebilsen diyor ki su iki kulleye ulaştım onu bir şey kirletmez. Evet. Ve sizin çıkardığınız hüküm hadisin mefhumuyla, mantıkuyla değil. Ve biz size şimdi mantık getireceğiz. Mantık mefhumu mu ve size şimdi biraz da mantık getireceğiz. Ki bu su kirlenmediğine dair. Yani o yüzden diyoruz ki, ya bak mesela başka bir şey aç. Mesela Bakara suresi 283'ü bir aç Aran abi. Bakara suresi... Iki... Yani vakıya böyle olduğu için... Çocuklarınızı siz fakirlikten dolayı öldürün e, diyor. Yoksa bu e, yani haram buna hastır diye değil. Burada has, taksit, sınırlama yok yani. Evet. Oku bak Allah ne diyor. Yolculukta olur da. Ya, ne diyor? Ve in kuntum ala seferin velem tecidu kâtiben ferihanun makbulah. Yani yolculukta. Oku bak oku. Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Heh. Şimdi bak e, ne diyor yolculukta olursanız. Bir daha oku bak orayı. Ne diyor? Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsın. Bak yolculukta olursan ve yazacak da bir kimse bulamazsın. E? Evet, evet. Borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Ha, borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Evet. Rehin bırakırsın. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle burada rehini zikrediyor. Hangi konumda zikrediyor? Hacet ihtiyaç anında. Evet. Değil mi? Burada bir ihtiyaç var. Sefere gidiyor evet. adam. O orada kalacak. değil mi Burada bir ihtiyaç var. Değil mi? Ha, i̇htiyaç anında burada... E, Hangi mahalde zikrediyor? Hacet suretinde, hacet mahallinde zikrediyor değil mi Allah'a sevgili. Evet. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ölmüş ve zihri rehin bulunuyordu. Evet. Değil mi? O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve mukimdi. Evet. Ama yine de rehin olayı vardı. Ama burada özellikle sefere zikretti. Neden? Çünkü aslan böyledir. Orada bir taksi sınırlama yoktur. Evet. Bak bunların hepsi Kur'an ve yani e, ve bu seferde değildi. Mukim kendi. Yani aynı şekilde su iki kulleye ulaşırsa kavli muayyen bir soruyu sorudan sonra gelmiştir. Evet. Yani bir soru sorulmuş muayyen bir soru, ondan sonra gelmiştir. Bu ise yani beyanına ihtiyaç duyanın sorusunu beyanı için gelmiştir. Evet. Yani burada bir sahabe bir beyana ihtiyaç duyuyor ve onun sorusunu beyana e, ihtiyacını beyan etme babında Allah Resulü bunu. Evet. Beyan babında söylemiştir. Yoksa sınırlama babında değil. Evet. Ve e, yani kendisinden sonra Yani kendisinden sorulan e, suyun durumu e, çok olunca yani iki kuleye ulaşınca e, yani çok suyun hali zaten yani aslı olarak e, habes taşımamasıdır. Tamam mı? Asıldan bahsediyor. Hbes taşımamasıdır yani. Zor taşır. Anca ta bunun kokusu rengini değişecek. Bu da bir sürü necarset girerse anca böyledir. O yüzden bu suyun pis olmadığını biz anlıyoruz. O yüzden diyoruz ki burada Taksis mahallinde gelmemiştir. Hep bu soru mahallinde gelmiştir. Vakıa mahallinde gelmiştir. O yüzden bu e, yani bunların hepsi istilal edilmiyor onların söylediği mantıkla. Yine dikkat edilecek olursa bak şimdi başka reddiye. Tamam bu anlaşıldı değil mi bu evet. söyleyeyim kaydı? Evet. Anlaşıldı. Yine bak dikkat edin. Şey evlerinizde bulunan kadınlarınız evet. e, şey e, e, hanımlarınızın e, yani rabaipleriniz, hanımlarınızın Kızları, yani sizin üvey kızınız artık, Na, evet. ne diyeceğim? Heh. Değil mi? E odalarınızda bulunan, yani illa odanında mı bulunacak o? Değil mi? Başka odada, üst katta, anasının evinde, babaannesinin evinde, onunla evet. evlenemezsin yine. Evet. Bunların hepsi ne? yani? Taksis yok burada. Buradasın, bunlar mekharracun mekharacal galib olayı var burada. Sonra dikkat edilecek olursa, bunlar hangi hadisle delil getirmişlerdi? اِذَا بَلَغَلْ مَا اُكُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثِ Veya bir sürü lafızları var bunun. Su iki kulleye ulaştığı zaman, Hatta lem yune şey başka bir vayette. Onu hiçbir şey kirletmez. Şimdi. Su iki kuleye ulaşırsa onu hiçbir şey kirletmez. Hadisi işte sor, soruyoruz bunlara. Umumu üzerine midir? Umumu üzerine diyemiyorlar. Neden? Çünkü su iki kuleye ulaşır şimdi. 200 kilo su. Sen bunu 300 kilo necaset dök. Ne olur ha? Suyu göremezsin bile. Erir gider su içinde. He? Ha, demek ki burada e, aslı konuşuyormuş Allah Resulü. Bak istilal yönüne çok iyi bak abicim. Evet. Şimdi bak çok... Acayip bir yerden e, vuruyor diğer mezhepler. Bak. Şimdi bunlar diyorlar ki su iki kulleye ulaşırsa onu hiçbir şey kirletmez. Abicim su 200 yüz kiloya ulaştı. Onu nasıl hiçbir şey kirletmez ya? Evet. Yani bunu siz umumu üzerine nasıl alabilirsiniz? Sen 200 kilo bir suya abicim. 500 kilo necaset dök. Ne olur su erir gider. Yok kurur ya. Su kalmaz ortada. Değil mi? E demek ki bu umumu üzerine değil bu hadis. Demek ki burada Allah Resulü'nün istediği taksis değilmiş. Bak taksis olsaydı o zaman şöyle demen lazımdı abi. 500 kilo da su döksen bu su kirlenmez. Demek ki Allah Resulü o, o an kim vakıadan bahsediyor. Anladın mı reddiye noktasını? Çok önemli. Şimdi başka bir hediye noktası. Bakalım. Şimdi bunlar ne dediler? Dediler ki su iki kulleden az olursa onu bir şey kirletmez. Peki bu hadisin lafında var mı böyle bir şey? Su 200 litreden az olursa. Pardon bunlar ne dedi? Su 200 litreden az olursa. Bakarız. E, necaset değer değmez, onu kirletir dediler. Evet. Değil mi? Necaset değer değmez. Peki, yani Hades ta e, habes taşır kendisini dediler. Peki, hadisin lafında böyle bir şey var mı? Hadisin lafında ne diyor? Bak, su, yazalım tekrar. İki kulleye ulaşırsa onu ve o, Hades, yani necaset, necaset taşımaz. Bak şimdi, su. Birinci kelime. İki kulleye, iki, ikinci kelime. Kulleye Üçüncü kelime. Ulaşırsa dördüncü kelime. Değil mi? Evet. Ee, o. 5 kelime. Necaset. Altıncı kelime. Taşımaz. 7 evet. kelime. Burada yedi tane kelime var. Evet. Türkçe konuşuyor şimdi burada. Bu yedi kelimenin içinde şöyle bir yedi kelimenin toplamında şöyle bir e, cümle var mı? Lafız olarak. Su iki kulleden az olursa necaseti taşır. Var mı? Lafız olarak yok. O zaman işte lafzı orijinal lafzına ne dedik biz? Mantık. Ama mefhumunda yani o mantukundan anlaşılan mefhumunda tamam, var bu mana. Alırsak değil alırsak mi? Alırsak Sanki Allah Resulü ne diyoruz yani su iki kuleye ulaşırsa onu bir şey kur, kirletmez. Az necaset olur. taşımaz. Demek ki az olursa bak Necesi, anlıyoruz ne? biz. Yoksa lafızda böyle bir şey Az olursa taşır. taşır. Bunu mefhumlar. O zaman bunlar neyle istilal ettiler? Muhalif. Mefhum muhalifle. Mefhum yazıyorum bura muhalif. Bunlar ne yaptılar? Mefhum muhalif. Şimdi... Burada mefhum muhalif bak. Burada mefhum muhalife baktığımız zaman biz istilal edilecek nokta var. Ancak mefhumu muhalife, mefhum muhalife yani buradaki mefhuma ters düşen bir mantık var. O da ne mantık? Enzelna mine semai ma'en tahuran. Biz gökten temiz su indirdik. Yani abicim necaset ona tesir etmemişse o su temizdir. Tesiriyeti yok. Adı üstünde. Bak ayetin mantıkuna bu ters. Bir Şimdi mantıkla mefhum. Ha, mantıkla mefhum çatışırsa hangisi mukaddemdir? Mantuk. Mantık. Çünkü mantık lafsın mantık. Lafsın, bak mantık diyeyim mantık. Yani nutk edilen evet. şey. Nutktan geliyor. Bu nut, ağzına nutk ettiğin şey. O hadisin orijinal lafı. Evet. Mantık işte burada mantık var. Bir de mefhum var. Mantık mefhum'a mukaddemdir. Çünkü mantık, mantık asıldır. Lafsın evet. orijinalidir. O yüzden diyoruz ki Allah temiz su indirdik. Bakarız abi bu necaset. O suyu temizlikten çıkardı mı, çıkarmadı mı? Çünkü suyun temizliği ancak üç vasfıdan birisiyle çıkar. Evet. Tadı, kokusu, rengi. Ona göre isim alınır. Anlatabiliyor muyum? Ona göre isim alınır. Mesela diyorsun ki gül suyu bak. Su demiyorsun. Hep mutlak su değil bunlar. Mukayyet su. O yüzden diyoruz ki burada siz mefhumla ma istilal ediyorsunuz. Biz mantıkla istilal ediyoruz. Yani Başka bir reddiye. Bak. Devam edelim. Yani akla geliyor. Yani bir sürü reddiye var. Şimdi biz geçen hafta ne kaydesi söylemiştik? Şey, geçen hafta diyorum en son dersimizde fıkıhta. El-hukmu yedûru me'a illetihi vücuden ve ademen. Yani hüküm illetin varlığıyla ve yokluğuyla hüküm kazanır. Evet. Bak. Ee, aç Enam 145'i. Aç Enam 145'i. Bak Allah Azze ve Celle ne buyuruyor şimdi? Enam 145'i aç.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 Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki, bilsin ki Rabbim bağışlayan ve esirgendir. Bir daha. De ki bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir. <gülüyor> pisliğin kendisidir. Orada dur şimdi. Biz bu ayeti niçin okuduk? Bu ayetin mevzumuzla ne alakası var? Şunun için okuduk. Bu kaydeyi teyit etme adına söyledik. Yani kayde neydi? Hüküm ne zaman... O hüküm baki kalır. O hüküme sebep olan bir illet vardır. Sebep, evet, o, o o sebebin varlığı veya yokluğuyla o hüküm var veya yoktur. yoktur. Şimdi diyor ki Allah o pistir. Evet, değil mi? Bizde. Ki pisliğin takansıdır. Abi demek ki necasette asıl olan veya bazı şeylerde asıl olan pislik olması değil mi? Abi demek ki pislik varsa vardır. Yoksa yoktur. Bak evet. Allah diyor ki ki o pistir. Evet. Bir vasıf getiriyor. Yani o pis olmasa o hüküm olmayacak. Pisse hüküm vardır. Yoksa hüküm yani. yoktur. Yani illet ne? Şimdi necasetin illeti malum mu? Bak Şeyh evet. İbni Hüseyin ne diyor? Diyor ki, Şeyh İbni Hüseyin diyor ki yani İslam'da bazı şeyler vardır bize ill illeti bellidir ne olduğu. Sebebi bellidir. Makuldur. Bazı şeyler de vardır illeti belli değil de Sebebi makul değildir. Necasetin illeti makul mu değil mi abicim? Makul. Nedir o? Necasetin olması abi. Heh, necasetin olması. O zaman diyor ki necaset varsa O hüküm vardır. Yoksa yoktur. yok evet. Yoktur zaten. Evet. Yok ismi yok. E şimdi bu suya necaset düştü bir damla. Bak abicim hani suyun neresinde var bu? Neresinde tesir etmiş? Hiçbir noktada tesiri yok. O zaman o necaset illeti suda bulundu mu? Bulundu. Hiçse bulundu. Bulunmadı mı? Bulunmadı. Evet. Bakıyoruz abicim bulunmuyor. Yani rengi, tadı, kokusu değişmedikten sonra o necasetin bir hükmü yok. Bir illet orada kalmıyor. O zaman hüküm de yok. Evet. O yüzden hüküm de... Yok. Yani bir sürü şey diyebiliriz. Evet. Yani bir şey daha var. Yani diyoruz ki şimdi burada dedi ya hani ki opistir bu yiyecek hakkında bahsetti evet. ayet. E bu yiyecekte böylesi zaten içecekte de. de. Tamam, aynı şey. Çünkü bu mesele hükümle alakalı. Evet. Bu da kıyasının şeyidir zaten. Hüküm olacak burada. Tamam illet olacak. Aynıdır. Evet. O yüzden diyoruz ki Allahu u Alem su iki kulleye ulaştı veya ulaşmadı. Bizi bu ilgilendirmiyor. Yani Toparlıyorum meseleyi. Yani. Bir ölçü yok burada. Evet. Bakarsın bir su var temiz. Ona bir necaset isabet etti. Bakacaksın o necaset pis. Ee, bu pislik yani bu necaset suya isabet eden. Bu sunun 3 vasfından tadı, kokusu, yağı rengi. Bundan bir tanesini değiştirdi mi? Pistir. Değiştirmedi. Ha, hadis var. Diyor ki su, e, necaset suyun tadını, koksunu rengini değiştirirse o zaman kirletir vs. Bu hadisler zayıf. Her ne kadar da hadis zayıf olsa icmaen... İttifak edilmiştir. Yani necaset abicim suyun 3 vasımdan birini değiştirdin olay biter. Evet. Tamam mı? Bu icma etmiştir ümmet bunda. Ki bu ayetten alınmaz. Nasıl ayet Allah diyor ki, su bulamazsınız. Şimdi üç vasımdan birini değiştirilmesine mutlak su denmez. Tamam mı? denir. Gülle değiştirdin gül suyu dersin. Çamurla değiştirdin çamurlu su dersin. İdrarla değiştirdin idrarla... Yani onun ismini alır. Mukayyete mutlaktan çıkar mukayyete döner. Allah'ın bahsettiği su mutlak su. Tamam mı? Çünkü neden? Gökten su indirdik. Gökten indirilen su mutlak su. Asıl yaratılmış hali üzerine. Sen ona necaseti isabet ettirdin. Asıl yaratılmış halinden çıktı mı o? Çıktı. Allah bize idrarlı su indirmedi değil mi? Ama sen ona idrar döktün. Ne oldu? Allah'ın o bahsettiği su mutlak suyun dışına çıktın. O zaman pis. bu İcmanında de böyle delil de var. Yani. Evet ki şöyle bir soru sorulabilir de. Ha. İnsanlar sorabilir. Hani bazı yörelerde falan şey çıkıyor bile. Nasıl kökürtlü sular çıkıyor, kokulu, mesela Hı. kokusu ya da... O asıl yaratılmış yani, hali. Ya da su birikiyor bir yerde, yağmur suyu dökülüyor. Bırık dedikleri, çamur dedikleri, kokuşup çamur dediğimiz şeyler var ya. Evet. Gömük diyorlar ya da, evet. bırık diyorlar. Öyle onun da değişik pis bir kokusu oluyor böyle. Evet. Onlar da normal temiz oluyor. Onlar temiz. Bak şimdi Allah diyor ki biz evet. size gökten su indirdik. Bu Allah'ın... Burada bak. Sen burada gökten su indirdikten kase evet. Veya yüne zilâleikum ne sema'i mâ enni bu orman, ayetler... Borcalı bir şeyler çarpışırsa ha, bir şey olmuyor yani. Burada suyun aslı. Şimdi o pınarlardan yerin altından çıkan su bulanık oluyor, bazı kokusu şey oluyor. O aslı yaratılış hali üzeridir. Yani yerden öyle çıkıyor. Bunun delili şimdi Nebi sallallama e bak. Demin okuduğumuz da hadis. Nebi sallallama e hangi sudan soruluyor? Su bir ikincisinden yerin altından çıkan bir yer var. Bir su bir ikincisinden soruluyor Nebi sallallama e bak. Hiç tavsile gitmiyor. Ne diyor? Su temizdir. Onu bir şey iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kilitlemez. Tamam yani o yerden çıkmış veya şey, deniz suyu yani şimdi gökten su inen aslı haline tuzlu mu değil mi Biz ilgilendirmiyor. Bak deniz suyu bile temiz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Demek ki burada ay, asıl yaratılmış hali dışında ekstra bir vasıfla onu sen yoksa e, sen deniz suyu asıl yaratılmış üzerinedir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun tuzlu olmasında bir tesir yok. O yüzden zaten deniz suyu temizdir öyleyse helaldir diyor ha. Deniz Suyu'nun da abdest salınıp alınmamasında ihtilaf çıkmış mı? Sahabeler arasında işte İbni Ömer var, bir iki tane daha var, aklıma gelmiyor sahabe. Ee, Cabir bin Abdillah miydi? Allahu Alem. Şimdi bakmak lazım bana, müracaat etmem lazım. Ama İbni Ömer mesela bunlardan mesela, sahih rivayetle mevcut. Sahabelerden birkaç kişi mukarebe etmiştir Deniz Suyu ile abdest almak. Ama bu sahabeler şans, yüzde ha, yüz hata yapmışlardır bu sahabeler. Yüzde evet. yüz bunu mu... Çünkü neden? Neden yüzde yüz diyoruz? Tut, bunu bunu kabul eden, bunu böyle gören iki tane, üç tane en fazla sahabe var. Evet. Bunlar da şaz kalmıştır. Neden? Çünkü ümmet bu sahabeden sonra, bu iki üç sahabeden sonra da icma bunu münakid olmuştur. Bağlanmıştır icma ve bu icmayı zikreden bir sürü alimlerimiz var. O sahabeler kendi iştahatlarıdır. Orada hata etmişlerdir ve hataları yüzde doksan dokuz bile değil. Yüzde evet. yüz. Çünkü neden? İcma onlardan sonra münakid olmuştur. Evet. O yüzden o, o, kavli, o kavli geç. O kavli At, hatta e, o, o kabri çöpe bile at diyebilirsin. Tamam mı? Evet. Şaz bir görüştür. Ama sahabeler orada ecini almıştır işte. Dereko ayrı. Evet. Demek istediğim burada icma min akid olmuştur. O, demek ki yani deniz suyu, gör suyu bunlar fark etmiyor. Bunlar asıl yaratılış hali üzerinedir yani bu sular. Evet. Allah'ın temiz kaldığı sular inşallah burada bırakalım. Hemen hadise geçelim. Allah'u alim sallallahu ve sellem ve alkalanebine Muhammedin ve ala aleyhi